Victor Hugo, Bir idam mahkumunun Son Günü İdam mahkumu. Beş haftadan beri bu düşünceyle baş başayım. Onunla yaşıyorum. Ürkütüyor varlığı beni. Ağırlığı altında eziliyorum. Bir zamanlar. Böyle diyorum. Çünkü bana öyle geliyor ki, sanki haftalar değil de yıllar önce, ben de herkes gibi bir insandım. Her günün, her saatin, her dakikanın kendine özgü bir anlamı vardı. Genç ve zengindi ruhum. Düşlemlerle doluydu. Yaşamın sert ve ince kumaşını bitmek bilmeyen karmaşık motiflerle işleyen ruhum bu düşlemleri, düzensizce ve ara vermeden gözümün önüne sıra sıra sermekten zevk alırdı. Genç kızlar, muhteşem papaz cübbeleri, Kazanılmış savaşlar, Gürültü ve ışık dolu tiyatrolar Ve yine genç kızlar. Geceleyin kestane ağaçlarının Geniş dallarının altındaki Hüzün dolu gezintilerdi bunlar. Her zaman mutluydum hayal dünyamda. İstediğimi düşünebiliyordum. Özgürdüm. Şimdi ise tutsam. Bir hücrede frangaya vurulmuş bedenim Ruhum bir tek düşünceye hapsedilmiş. Korkunç, acımasız, yürek yakan bir düşünce. Artık önümde tek bir düşünce, tek bir yargı, tek bir gerçek var. İdama mahkum olmak. Ne yaparsam yapayım, bu iğrenç düşünce hep burada yanımdan uzaklaşmayan, kurşundan bir hayalet gibi yapayalnız ve kıskanç, benim gibi sefil bir insanın bütün hayallerini, mutluluklarını alt üst ediyor. Gözlerimi kapamak ya da başımı çevirmek istediğimde buz gibi elleriyle beni sarsıyor. Ruhumun ondan kurtulmak için sığınabileceği bütün biçimlere giriyor. Bana söylenen her söze korkunç bir nakarat gibi karışıyor. Öcremin iğrenç demir parmaklıklarına benimle birlikte yapışıyor. Uyanık olduğum zaman gözümün önünden gitmiyor. Çırpınmalarla dolu uykumu kolluyor. Ve düşlerimde bir bıçak biçiminde bana görünüyor. O hala ardımda koşarken sıçrayarak uyanıyor ve şöyle diyorum kendi kendime. Ha, Bir düşmüş bu yalnızca. Hele şükür. Beni çevreleyen iğrenç gerçeğin içinde... Hücremin nemli ve ıslak zemininde, Gece lambamın ölgün ışığında, giysilerimin kaba kumaşında, Zindanın demir parmaklıklarının ardından fişekliği parıldayan, Nöbetçi askerin yüz ifadesinde kendini gösteren, Bu korkunç yargıyı görebilmek için, Ağırlaşmış göz kapaklarım daha açılmadan önce, Sanki bir ses mırıldanıyor kulağıma. İdam mahkûmum. Güzel bir ağustos sabahıydı. Üç gün önce başlanmıştı davama. Bu üç günden beri her sabah benim adım ve işlediğim suç, birleşin çevresine toplanmış kargalar gibi oturum salonunun sandalyelerinde sıralanmış dinleyici yığınını çekiyordu. Bu üç günden beri yargıçlar, tanıklar, avukatlar, savcılar bir oyun oynar gibi, bazen gülünç ve acayip, bazen de işler acısı bir biçimde, ama her zaman için insanı örgüten görünüşleriyle önümden geçip gidiyorlardı. İlk iki gece kaygı ve korkudan uyuyamamıştım. Ama sonunda üçüncü gece sıkıntı ve yorgunluk uyumamı sağlamıştı. Gece yarısı jüri üyelerini tartışırlarken bırakmıştım. Beni hücremdeki samanların üstüne yatırmışlardı ve orada hemencecik derin bir uykuya, bir unutuş uykusuna dalmıştım. Nice günlerden sonra dinlenebildiğim ilk saatlerdi bunlar. Beni uyandırmaya geldiklerinde bu derin uykunun en derin noktasındaydım hala. Bu sefer gardiyanın demir nalçalı ayakkabılarının gürültüsü, anahtarlarının tıkırtısı ve sürgülerinin boğuk gıcırtısı beni uyandırmaya yetmemişti. Sert sesiyle kulağıma eğilip de sert eliyle koluma vurduğunda ancak uykumun uyuşukluğundan ayılabilmiştim. ''Hadi kalkın.'' Gözlerimi açtım ve yattığım yerde dikildim. İşte o anda hücremin yüksek ve dar penceresinden yan koridorun tabanına doğru, Tanrı'nın bana hayal meyal görmeyi bile nasip ettiği sarı bir ışığın yansıdığını gördüm. Bir hapishane karanlığına gözleri alışmış herkesin anında tanıyabileceği bir şeydi bu. Güneş Ben güneşi çok severim. Hava güzel dedim gardiyana. Sanki konuşup konuşmaması gerektiğini bilmez gibi bana karşılık vermek sizin bir an sustu. Sonra sert bir tavırla şöyle mırıldandı. Olabilir. Hareketsizce durdum. Aklım geri uykuda, dudaklarım gülümser gibi, gözlerimde tavana yansıyan altın renkli parıltıya dikilmiş. İşte güzel bir gün diye yineledim. Evet diye yanıt verdi adam. Sizi bekliyorlar. İşte bu birkaç sözcük, bir böceğin uçuşunu engelleyen bir ağ gibi, birdenbire gerçeğin içine girmemi sağladı. Bir yıldırım gibi yine gözümün önünde canlandı karanlık mahkeme salonu. Kan rengi paçavralara bölünmüş yargıçların nal biçimli kürsüleri, üç sıra halinde oturmuş aptal yüzlü tanıklar, Sandalyemin her iki ucunda duran jandarmalar ve hareket eden kara giysiler ve gölgenin içinde kalabalığın sallanan başları ve ben uyurken beklemiş olan bu on iki jüri üyesinin üzerimde dikilmiş sabit bakışları. Ayağa kalktım. Dişlerim takırdıyordu. Ellerim titriyor ve giysilerimi nerede bulacağını bilemiyordu. Bacaklarım güçsüz düşmüştü. İlk attığım adımda, Sırtında ağır bir yük taşıyan bir hamal gibi sendeledim. O anda gardiyanı izliyordum. Hücrenin eşiğinde iki jandarma beni bekliyordu. Kelepçeleri yeniden taktılar ellerimi. O kadar küçük ve karmaşık bir kilidi vardı ki büyük bir dikkatle kapattılar onu. Her şeyi oluruna bırakıyordum. Önlem üstüne önlem. Bir avludan geçtik. Sabahın taze havası beni canlandırmıştı. Başımı kaldırdım. Gökyüzü masmaviydi ve uzun bacaların engellediği sıcak gün ışınları, hapishanenin yüksek ve karanlık duvarlarının tepesine ışıktan büyük açılar çiziyordu. Hava gerçekten güzeldi. Burma biçiminde döne döne yükselen bir merdiveni tırmandık. Önce bir koridordan geçtik, sonra bir ötekisine girdik, ardından bir üçüncüsüne, en sonunda da dar bir kapı açıldı. Gürültüyle karışık sıcak bir hava çarptı yüzüme. Bu, mahkeme salonundaki kalabalığın soluğuydu. İçeri girdim. Benim içeri girmemle birlikte silahlar ve seslerle karışık bir uğultu kapladı salonu. Sıralar gürültüyle yerinden oynadı. Bölmeler çatırdadı ve ben askerlerin önlerinde durdukları iki ayrı kalabalığın arasından geçtim. Bütün bu meraklı ve asık yüzleri hareket ettiren iplerin birbirine bağlandığı bir merkez gibi hissettim kendimi. İşte o anda kelepçelerimin olmadığını fark ettim. Ama yine de onların nerede ve ne zaman çıkarıldıklarını anımsayamıyordum. Salonda büyük bir sessizlik oldu. Yerime oturdum. Kalabalığın gürültüsü kesilince aklımdaki düşüncelerin uğultusu da dindi. O ana kadar gördüklerimin bir hayal olduğunu... Asıl önemli anın geldiğini ve kararı duymak amacıyla orada bulunduğumu anladım birden. Bu düşüncenin aklıma nasıl geldiğini kim anlamışsa, bunu bana anlatsa iyi olur. Çünkü artık içimde korku denen bir şey kalmamıştı. Pencereler açıktı. Kentin havası ve gürültüsü odanın içine kadar geliyordu. Bir düğün varmış gibi apaydınlıktı salon. Güneşin neşeli ışınları salonun her yanına küçük pencerelerin parlak biçimlerini çiziyor... Döşemelerde dolaşıyor, masaların üstünde oynaşıyor, duvar kenarlarına gelince kırılıyordu. Pencerelerin parıltılı dörtgenlerinden geçen her gün ışığı, havada altın renginde bir toz prizması oluşturuyordu. Salonun dibinde oturan yargıçlar, işlerini tamamlamanın mutluluğu içerisindeydiler. Bir pencereden yansıyan ışık cümbüşünün, hafif de olsa, Üzerine düştüğü başkanın yüzünde huzur ve iyilik dolu bir ifade vardı ve yanındaki genç yardımcısı cepkeninin kumaşıyla oynayarak özellikle onun arkasına yerleştirilmiş olan pembe şapkalı güzel bir kadınla neredeyse hararetli bir biçimde sohbet ediyordu. Salondakilerin arasında yalnızca jüri üyelerinin yüzleri solgun ve bitkindi. Kuşkusuz bu, bütün gece uyanık olmanın verdiği bir yorgunluktan ileri geliyordu. Birkaçı da esniyordu. Hiçbirinin yüzünde, davranışlarında henüz idam kararı almış bir insan havası yoktu ve bu iyi burjuvacıkların yüzlerinden çok büyük bir uyku isteğinin varlığına duyumsuyordum. Karşımdaki pencere ardına kadar açıktı. Dışarıdaki çiçekçilerin gülüşmeleri kulağıma kadar geliyordu ve pencerenin kenarında küçük, tatlı, sarı renkli bir çiçek gün ışığına doymuş bir halde duvardaki çatlağın içinde rüzgarla oynaşıyordu. Bu kadar tatlı duygular arasından o acı düşünce nasıl doğabilirdi? Güneş ve havadan dolayı sarhoş olduğum halde özgürlükten başka bir şey nasıl düşünebilirdim ki? Umut, çevremdeki gün ışığı gibi içimde doğuyordu. Serbest bırakılmayı ve yaşama dönmeyi bekler gibi yargı kararını bekliyordum. Bu anda avukatım geldi. Onu bekliyorduk. Zengin kahvaltı masasında iştahla yediği belliydi. Yerine oturunca Gülümseyerek bana doğru eğildi. ''Ümitliyim.'' diye konuştu. ''Öyle mi?'' diye önemsemeksizin gülümseyerek karşılık verdim. ''Evet.'' diye yineledi. ''Neye karar verdiklerini bilmiyorum ama yine de kuşkusuz savcının önerisini kabul etmeyeceklerdir. Herhalde ömür boyu kürek cezası verecekler.'' ''Ne diyorsunuz siz bayım?'' diye bağırdım. ''Yüz kere ölmeyi tercih ederim bu cezaya.'' ''Evet, ölmek.'' Peki, diye giynelediği içimdeki bir ses, bunu söylemekle ne yitirecektim ki? İdamlar genel olarak, gece yarısı, meşalelerin aydınlattığı karanlık ve iç karartıcı bir salonda, yağmurlu ve soğuk bir kış gecesinde açıklanır. Fakat ağustos ayında, sabahın sekizinde, böylesine güzel bir günde, bunca iyi yürüyüyesi varken, olanaksız bir şey. Ve gözlerim, dönüp dolaşıp güneşle oynaşan tatlı, Sarı çiçeğe takılıp duruyordu. Avukatımın gelmesini beklemiş olan mahkeme başkanı birdenbire bana ayağa kalkmamı söyledi. Yanımdaki askerler silahlarını kaldırdılar. Onların ardından aynı etkileşime girmiş gibi oturumu izleyenler de aynı anda ayağa kattılar. Hürsünün önüne yerleştirilmiş bir masada oturmakta olan anlamsız ve boş bir yüz, yanılmıyorsam tutanak yazmanıydı, konuşmaya başladı. Ve benim yokluğumda jürinin verdiği kararı okumaya koyuldu. Bütün gövdemden soğuk bir ter boşalmaya başladı. Düşmemek için dubara yaslandım. Avukat bey, cezanın uygulanma biçimi hakkında bir şey söylemek ister misiniz? diye sordu mahkeme başkanı. Ben bir şeyler söylemek istiyordum ama aklıma hiçbir şey gelmiyordu. Dilim damağıma yapışmıştı. Savunma avukatı ayağa kalktı. Jüri'nin aldığı kararı hafifletmek istediğini anlamıştım. Hatta bu kararın yerine beni epey rahatsız eden öteki kararın kabul edilmesi için çaba harcıyordu. Öfkemin, düşünceme egemen olmak için kendi aralarında çekişen duygular arasında ortaya çıkması için çok güçlü olması gerekiyordu. Daha önce avukatıma söylediğimi yüksek bir sesle haykırarak yinelemek istiyordum. Yüz kez ölmeyi tercih ederim. Fakat soluğum kesildi ve yalnızca onu kolundan sert bir biçimde tutarak durdurabildim. Çırpınarak içimden çıkan bir sesle bağırdım. Hayır! Başsavcı avukatın dediklerini kabul etmiyordu ve ben de onları aptalca bir neşeyle dinlemeye koyuldum. Yargıçlar dışarı çıktı. Sonra yine içeri girdiler. Mahkeme başkanı duruşma kararını okudu. İdama mahkum diye söylendi kalabalık. Maskerler beni götürürlerken, bütün bu insanlar, yıkılan bir yapının gürültüsüyle ardım sıra atıldılar. Oysa ben, sarhoş gibiydim. Aptallaşmıştım. İçimde köklü bir değişim olmuştu. İdam hükmünün okunmasına kadar, soluk aldığımı, hareket ettiğimi, öteki insanlarla aynı ortam içinde yaşadığımı hissedebiliyordum. Oysa şimdi, onlarla benim aramda bir duvar vardı. Şimdi artık hiçbir şey, eski canlılığında, eski haliyle görünmüyordu bana. Bu geniş, aydınlık pencereler, bu güzel güneş, bu taptaze gökyüzü, şu neşeli çiçek, hepsi de kefen rengine, soluk bir beyaza bürünmüştü. Benim üzerime saldıran bu adamlara, bu kadınlara, bu çocuklara hayalet görmüş gibi bakıyordum. Merdivenin önünde siyah renkli, Kis ve parmaklıklı bir araba bekliyordu. Arabaya binerken meydana rastgele baktım. Bir idam mahkumu diye bağırıyorlardı arabaya doğru koşan insanlar. Onlarla benim arama girdiğini hissettiğim toz bulutların içinden beni aç gözleriyle izleyen iki genç kız gördüm. Ne kadar iyi diyordu daha küçük olanı ellerini çırparak. Altı hafta sonra bunu da hallederler dama mahkum. Peki, neden olmasın? İnsanlar, hangi kitapta okudum bunu bilemiyorum, ama yalnızca iyi şeylerden söz eden bir kitapta, bütün insanlar günü belirsiz bir ölüme mahkumdurlar, diye bir cümle okumuştum. Peki, o halde benim için değişen ne vardı ki? Benimle ilgili kararın açıklandığı andan itibaren, kim bilir, Uzun bir ömür sürmeyi umut eden kaç kişi ölmüştür. Genç olsun, hır ve sağlıklı olsun. Kim bilir nicesi bu ev meydanında başımın düşeceği günü beklerken, benden önce dünyaya gözlerini kapamıştır. Kim bilir, şu anda açık havada yürüyüp soluk alan, istediklerini yapabilen nice insan benden önce göçecek bu diyardan. Ve sonra bu yaşamda özlem duyacak kadar beni özebilecek. Ne kaldı ki? Gerçeği söylemek gerekirse, Hapishanenin karanlık gündüzü, kara ekmeği, yürek mahkumlarının gerdeline konulmuş çorbaya benzer yemek, aşağılandığımı görmek, o kadar eğitim görmüş birisi olmama karşın gardiyanlar ve öteki mahkumlarca horlanmak, konuşabileceğim ve dinleyebileceğim nitelikte bir insan görememek, yapmış olduğum ve bana yapılacak şeylerden dolayı durmadan ürpermek. İşte celladın aşağı yukarı elimden alacağı biricik servet bunlar. ''Ah, adam sende. Korkunç bir şey. Siyah bir araba getirdi beni buraya. Bu gudubet yeri, bisete. Uzaktan bakıldığında görkemli bir havası var binanın. Ufukta, bir tepenin üstünde, eski gösterişinden bir şeyler saklar gibi bir kral şatosu edasıyla yükseliyor. Fakat bu binaya yaklaştıkça yapının yıkıntı halinde olduğu görülüyor.'' Harap cepheleri göz zevkini bozuyor. Bu soylu yapı neden böylesine utanç verici, güçten düşmüş gibi. Sanki cüzama yakalanmış duvarları. Pencerelerinde ne cam ne de buna benzer bir şey kalmış. Ancak bir kürek mahkumunun ya da bir delinin solgun yüzünün yapıştığı çaprazlamasına kesişen kalın demir parmaklıklar var ortada. İşte yaşamın yakından görünüşü. Buraya gelir gelmez eller bileklerimi sardılar. Uyarılar da bulundular. Yemek yerken ne bıçak ne de çatal kullanacaktım. Pile gibi bir kumaştan bir çeşit kollu torbaya benzeyen deli gömleğiyle kollarıma bağladılar. Yaşamımı güvence altına almaya çalışıyorlardı. Yargıtaya başvurmuştum. Bu karışık iş altı ya da yedi hafta sürebilirdi. Ve gıev meydanına kadar beni sağ tutmak istiyorlardı. İlk günler bana çok korkunç gelen bir yumuşaklıkla ilgilendiler benimle. Bir gardiyanın ilgisi sanki ölüm kokuyordu. Birkaç gün sonra kendimi toparlayabildim hele şükür. Bana öteki mahkumlara gösterdikleri sertlikle yaklaştılar ve durmadan celladı hanımsatan alışılmadık kibarlıklarını bir yana bıraktılar. Aslında tek iyileşme bu değildi. Genç olmam, uysal durmam, hapishane rahibinin yardımları ve hatta gardiyana söylediğim Onunsa anlamadığı latince sözcükler. Bana haftada bir kez öteki mahkumlarla birlikte gezinti yapma izninin çıkmasını ve içinde adeta pelç olduğum deli gömleğinin üstünden çıkarılmasını sağladı. Nice kararsızlıklardan sonra bana mürekkep, kağıt, kalemler ve bir gece lambası verdiler. Her pazar ayinden sonra dinlenme saatlerinde beni avluya yasalı veriyorlardı. Orada mahkumlarla sohbet ediyordum. Böylesi daha iyi. Hepsi de iyi, zavallı insanlar. Kendi hünallerini anlatıyorlardı. Aslında hepsi de çok korkunç şeylerdi. Ama bunlarla övündüklerini biliyordum. Bana argo konuşmayı dediklerine göre Külhan Bey'i gibi konuşmayı öğretiyorlardı. Bir çeşit habis tümör ya da bir et beni gibi herkesin konuştuğu dilin üzerine yapışmış bir dildi bu. Bazen garip bir güce, bazen de ürkütücü bir özgünlüğe birini veriyordu. Yolda üzüm pekmezi var, yerde kan var. Dulla evlenmek, asılmak. Sanki dar ipi, bütün asılmışların doluymuş gibi. Bir hırsızın başının iki adı vardı. Düşlere daldığında, düşündüğünde ve suça yol gösterirken sorbon denilirdi. Cellat kesildiğinde de kelle. Bazen de nükteci bir tavırla, Söğüt'ten bir kumaş parçası, Bir eskici küfesi. Yalancı kadın, Dil. Ve sonra her yerde, Her zaman kullanılan, Nereden geldiği bilinmeyen, Garip, çirkin ve iğrenç sözcükler. Kasap, cellat. Cavlağı çekmek, Ölmek. Mezbaha, infazın yapıldığı alan. Sanki her biri birer yengeç, birer örümcekti. Bu dili duymak, insanda önünde pis ve tozlu bir şey, bir paçavra yığını silkelenmiş duygusu uyanıyordu. Hiç olmazsa bu insanlar acıyorlar bana. Yalnızca onlar. Gardiyanlar, zindancılar, anahtarcılar. Yine de kızmıyorum onlara. Sohbet ediyorlar, gülüyorlar ve benim önümde sanki bir eşyadan söz edermiş gibi. Benden konuşuyorlardı. Kendi kendime şöyle dedim. Madem ki bir şeyler yazma olan var, neden yapmayayım bunu? Fakat ne yazacağım? Çıplak ve soğuk taştan dört duvar arasında tutsak olmuş, adım atabileceğim bir özgürlükten, görebileceğim bir ufuktan yoksun durumda, tek eğlence olarak kapımın gözetleme deliğinin, Karşısındaki karanlık duvara yansıttığı beyazımsı karenin yavaş yavaş ilerleyişini bütün gün bir makine gibi izleyerek vakit geçirirken ve biraz önce de söylediğim gibi bir düşünceyle, bir suç ve ceza düşüncesiyle, bir cinayet ve ölüm düşüncesiyle baş başayken ne yazabilirdim ki? Bu dünyada artık yapacak bir şeyim kalmamış bir insan olarak benim söyleyecek neyim olabilir ki? Bu bozulmuş ve boşalmış beyinde yazmaya değer ne bulacaktım ki? Neden olmasın? Çevremdeki her şey durağan ve renksiz olsa da benim içimde kopan bir fırtına, bir çatışma, bir trajedi yok muydu? Benliğimi saran bu saplantı günün her saatinde, her anında, yepyeni bir biçimde, infaz vakti yaklaştıkça daha da iğrenç ve daha da kanlı biçimde çıkmıyor mu karşıma? İçinde bulunduğum bu terk edilmişlik ortamında hissettiğim şiddetli ve anlamsız her şeyi neden kendime anlatmayı denemeyeyim? Hoşkusuz anlatacağım çok şey var. Ve ömrüm ne kadar kısa olursa olsun, içinde bulunduğum bu saatten son dakikama kadar onu dolduracak kaygılar, korkular ve acılarda kalemimi aşındıracak, mürekkep hokkasını boşaltacak değerde bir şeyler olacaktı zaten bu kaygıların yol açtığı acıları azaltmanın yolu onları incelemek olacaktır ve onları dile getirmek beni oyalayacaktır. Ve sonra yazdığım şeyler belki de yararsız olmayacaklar. Eğer bedensel bakımdan yazmayı sürdürmemin olanaksızlaştığı ana kadar yürütme gücüne sahip olursam, saati saatine, dakikası dakikasına her işkenceyi yazdığım bu acılarımın günlüğü, duygularımın Kuşkusuz bitmeyecek ama yine de olabildiğince eksiksiz kalacak olan bu öyküsü, kendisinde büyük ve derin bir anlam taşımayacak mı? Bu can çekişen düşünceler tutanağında, durmadan artan acılarda, bir idam mahkumunun zihinsel otopsisinde, yargı kararını alanlar için birden çok ders olmayacak mı? Başka bir kez, düşünen bir başı, bir insan başına adalet terazisi adını verdikleri şeye atmaları söz konusu olduğunda, bu yazdığım şeyler onların daha insaflı olmalarını sağlayabilir. Belki de onlar, bu zavallılar, bir idam kararının yol açtığı eziyetlerle dolu o ağır duygu birikimini düşünmemişlerdir. Bu insanlar, acaba ortadan kaldırılmasına karar verdikleri insanda, bir aklın, yaşama dört elle sarılmış bir aklın, Ölüme hazır olmayan bir canın olduğu düşüncesini hiç mi akıllarına getirmiyorlar? Hayır. Onlara göre bu yalnızca üçgenimsi bir bıçağın dümdüz aşağı düşmesinden başka bir şey değil ve bir mahkum için artık zamanın ne öncesinin ne de sonrasının bir anlamı olduğunu düşünüyorlardır. Hiç kuşkusuz. Bu kağıtlar onları bu yanılgıdan kurtaracaktır. Belki bir gün yayınlanırlarsa. Vicdanlarının bir an ruhun acılarıyla ilgilenmesini sağlayacaktır. Çünkü bunların varlığından bile haberleri yoktur. Hatta bedene hiç acı çektirmeden öldürebildikleri için mutludurlar. Amaçladıkları budur zaten. Oysa, ruhsal acının yanında bedensel acı bir hiç kalır. İğrençlik ve acıma duygusu. Yasalar böyle yapılmıştır. Bir gün gelecek ve belki de bu anılar... Sefil bir insanın bu son itirafları, Onlara biraz olsun katkıda bulunacak. Meğer ki ben öldükten sonra, rüzgar bu çamur lekeli kağıtları avlunun içinde savurmasın, Ya da bir gardiyanın kırık pencere camına yapıştırıldığı yerde, Yağmurdan ıslanıp çürümesin. Bütün bu yazdıklarım, Bir gün başkalarına yararlı olsa, İdam hükmü vermeye hazırlanan yargıçları durdursa, Suçlu ya da suçsuz, Zavallı insanları benim yaşadığım ölüm acısından kurtarsa Ama neden? Niye yarar ki bu? Bir şeyler değiştirir mi? Benim başım kesildikten sonra Başkalarınınkini de kesmişler Bana ne? Gerçekten bu saçmalıkları düşündüm mü? Üzerine bir kez çıktıktan sonra İdam sehpasını yıkmak mümkün mü? Bunun bana bir yararı olacak mı? Bunu sorarım ben size Bakın, güneş, ilkbahar, çiçek dolu tarlalar, sabahleyin uyanıp çakıyan kuşlar, bulutlar, ağaçlar, doğa, özgürlük, yaşam. Ne yazık ki hiçbiri benim değil artık. Ah, kurtarılması gereken benim. Yarın, belki de bugün ölmem gerektiği doğru mu? Bunun başka bir yolu yok mu? Ah, Tanrım. İnsanın hücresinin duvarlarına vura vura başını parçalatabilecek kadar korkunç bir düşünce. Kaç günüm kaldı? Saymalıyım. Kararın okunmasından sonra yargıtaya başvurmak için üç günlük bir süre. Ağır ceza mahkemesinde sekiz günlük bekleme. Bundan sonra söylediklerine göre belgeler bakana gönderiliyorlar. Belgelerin varlığından bile haberi olmayan, ve bunları inceledikten sonra Yargıtay'a gönderdiği varsayılan bakanın masasında geçecek olan bir on beş gün daha. Orada sıralama, numaralama, kayıt işlemleri. Çünkü Giyotin'in işi başından aşkın ve herkes sırasını beklemek zorunda. Size haksızlık olmasın diye geçen bir on beş gün. Sonunda mahkeme toplanır. Bu genellikle perşembeleri olur. Toplu olarak yirmi dava dilekçesine bakılır. Ve hepsi birden bakana, oradan başsavcıya, oradan da cellada gönderilir. Üç gün. Dördüncü günün sabahı başsavcı yardımcısı gelir. Boynunda bir kravat ve şöyle der. Bu iş artık bitmeli. Ve sonra eğer tutanak yazmanı herhangi bir arkadaşıyla birlikte kahvaltıya gitmemişse infaz saati saptanır. Kayda geçirilir, temize çekilir ve gerekli yerlere gönderilir. Ertesi gün, daha tan ve meydanın meydanında iskelenin kurulduğunu haber veren çekiç sesleri ve köşe başlarında toplanmış kısık sesli insanların çığlıkları duyulur. Hepsi topu topu altı hafta. Küçük kızın hakkı varmış. Öyleyse en azından beş hafta diyelim ya da belki de altı. Saymaya cesaretim yok artık. Bu kadar hafta, bu bisetin hücresindeyim ve yanılmıyorsam, Üç gün önce Perşembe'ydi. Biraz önce basiyet namemi hazırladım. Aslında ne işe yarayacak ki? Ben pek masraflı bir mahkum sayılırım ve sanıyorum ki sahip olduklarım bu masrafların karşılanmasına ancak yetecektir. Giyotinde epey pahalı sayılır. Ardımda bir ana bırakıyorum, bir eş bırakıyorum, bir çocuk bırakıyorum. Tatlı, pembe, şirin, iri siyah gözlü ve uzun kestane rengi saçlı üç yaşında küçük bir kız. Onu son gördüğümde iki yaşından bir ay almıştı. Ve ben öldükten sonra bu oğulsuz, hocasız ve babasız kalacak üç kadın. Üç değişik türden yetim. Yasaların yarattığı üç dul olacaktı. Evet, kabul ediyorum. Bu cezayı hak ettim. Ama ya bu masum insanlar ne yaptı? Ne fark eder ki? Onların onurlarını lekeliyorlar, onları mahvediyorlar. Adalet bu işte. Aslında beni kaygılandıran yaşlı, zavallı anam değil. Şimdi 64 yaşında. Bu darbe öldürecek onu. Ya da eğer birkaç gün daha yaşayabilirse, yeter ki mangalında birazcık sıcak kül olsun, bir şey demeyecektir. Karım da hiç kaygılandırmıyor beni. Zaten sağlığı kötü ve böncedir. O da elbet bir gün ölür. Tabii delirmezse. Dillik insanı yaşatır derler. En azından akıl acı çekmez. Uyur, ölü gibi yaşar. Fakat kızım, çocuğum, gülen, oynayan, şu anda şarkı söyleyen ve hiçbir şey düşünmeyen benim zavallı küçük Mariyem. Bana asıl acı veren o. İşte benim hücrem. Balanın 8 ayak 46 kare. Dış koridordan bir basamak yüksekteki bir döşeme taşının üstüne diklemesine yerleştirilmiş dört taş duvar. Girişte kapının sağında bir yataklık çıkıntı var. Üzerine de bir kucak saman atılmış. Herhalde yaz kış bez pantolon ve çadır bezinden bir ceket giyen mahkumun bu çıkıntının üzerinde yatıp dinlendiğini, uyuduğunu sanıyorlar. Başımın üstünde gökyüzü yerine, Paçavra izlenimi veren kalın örümcek ağlarının sarktığı mermi başı biçiminde. Böyle adlandırıyorlardı, kapkara bir kubbe uzanıyordu. Üstelik pencerede hava deliği de hak getire, Üstüne kaplanmış demirlerden tahtası görünmeyen bir kapı. Bütün bunları anlatırken unuttuğum bir şey varmış. Kapının ortasında, biraz yukarıda, gardiyanın geceleri kapatabileceği, aç biçiminde bir demir parmaklıkla bölünmüş, Dokuz parmak genişliğinde küçük bir pencere var. Dışarıda duvarlardaki dar deliklerinin yardımıyla aydınlanan ve havalanan, bir dizi kemerli ve basık kapılarla birbirine bağlanan bölmelere ayrılmış çok uzun bir koridor var. Bu bölmelerin her biri benimkine benzeyen hücrelere giriş odası görevini görüyordu. İşte bu hücrelere cezaevi müdürü tarafından disiplin cezalarına çarptırılmış kürek mahkumları konuyor. İlk üç hücre idam mahkumlarına ayrılmıştı. Çünkü gardiyanın odasına yakın olduklarından onları denetlemek daha kolay oluyordu. Bu hücreler 15. yüzyılda burayı yaptıran ve aynı zamanda jandarkı yaktıran Winchester Kardinali'nin eski Bisset çatosundan geriye kalanlardı. Bunları önceki gün hücremde beni görmeye gelen ve hayvanat bahçesindeki bir hayvana bakar gibi uzaktan izleyen meraklılardan duydum. Hatta gardiyan bu gösteriden yüz kuruş almış. Hücremin kapısında gece gündüz bir nöbetçi askerin durduğunu ve gözlerimi kara biçiminde gözetleme deliğine her kaldırışımda onun sürekli açık ve sabit gözleriyle karşılaştığımı söylemeyi unutuyordum az daha. Üstelik bu taş kutunun içinde hava ve ışık olduğunu sanıyorlar. Güneş ışığı hücreme girmediğine göre geceliğin ne yapılabilir? Aklıma bir düşünce geldi. Ayağa kalktım. Lambamı hücrenin dört duvarında gezdirdim. Yazılarla, resimlerle, garip biçimlerle, birbirine karışan, yarı silik, yarı okunaklı adlarla doluydu bu duvarlar. En azından her mahkum bir iz bırakmak istemiş olmalıydı buralara. Kurşun kalemle, tebeşirle, kömürle yazılmış siyah, beyaz, gri harfler. Taşlara kazınmış derin kertikler. Oraya buraya saçılmış insanın kanla yazılmış olduğunu sanacağı paslı işaretler, simgeler. Huşkusuz kafam daha özgür olsaydı, gözümün önündeki bu hücrenin her taşının üstünde sayfa sayfa açılan bu garip kitapla ilgilenebilirdim. Duvarın üstüne saçılmış bu düşünce kalıntılarından bir bütün oluşturmayı, her adın altındaki insanı bulabilmeyi, kendilerini yazanların başsız bedenlerine benzeyen bu dağınık yazılara, bu parçalanmış cümlelere, bu eksik sözcükleri anlam ve yaşam vermeyi o kadar çok isterdim ki. Başucumun hizasında, içinden bir ok geçen, yanıp tutuşan iki yürek var ve yukarıda şunlar yazılı: Yaşama sevgisi. Herhalde Zavalının düşleri pek uzun sürmemişti. Onun yanında ise üç köşeli bir şapka, altına biraz kabaca çizilmiş küçük bir yüz ve sonra da şu sözcükler: Yaşasın İmparator. 1824. Yine yanıp tutuşan kalpler, yanlarında pisanelerin havasını duyumsatan yazılar. "Matyü Damvin'i seviyorum, tapıyorum." Jack, karşı duvarda şu adı okunuyordu. Papovin, büyük yazılmış P harfi arabesklerle işlenmiş, özenle süslenmişti. Müstehcen bir şarkının nakarat bölümü. Taşa iyice oyulmuş bir özgürlük şapkası ve altına yazılmış: "Bu adam Larochelin 4 has subayından biriydi. Zavallı genç adam." Onların o korkunç amaçları. Bir düşünce, bir düş, bir hayal uğruna. Giyotin adı verilen korkunç gerçek. Ve yakınan ben. Gerçek bir cinayet işlemiş ve kan dökmüş olan ben. Burada şikayetçi olan ben. Daha fazla bakamayacağım bu duvarlara. Duvarın köşesinde beyaz bir kalemle çizilmiş korkunç bir resim gördüm. Bu, Şimdi belki de benim için meydanda kurulan idam sehbasının resmiydi. Lamba az kalsın elimden düşecekti. Hemen samanımın üstüne oturdum. Başımı dizlerimin arasına aldım. Sonra çocuksu korkum dağılıverdi ve ardından garip bir merak beni duvardaki yazıları okumayı sürdürmeye zorladı. Popov adının yanında duran, duvarın köşesine doğru gerilmiş, tozların kalınlaştırdığı büyük bir örümcek ağını çektim. Duvarda, bu ağın altında, yalnızca bir leke gibi kalmış öteki yazıların arasında açık seçik okunabilen 4 ya da 5 ad vardı. Dautun 1815, Paulin 1818, Jean Martin 1821, Casting 1823. Bu adları okudukça, ölümü duyum satan anılar geliyor gözümün önüne. Dautun, kardeşini parçalara bölmüş, gece vakti Paris'te dolaşarak cesedin başını bir çeşmeye, Bedenini de bir lağım çukuruna atmıştı. Pauling karısını öldürmüştü. Jan Martin, evinin penceresini açan yaşlı babasının üzerine ateş etmişti. Arkadaşını zehirlemiş olan Doktor Casting, iyileştirmek bahanesiyle ilaç yerine ona tekrar zehir vermişti. Ve bütün bunlardan sonra gelen Papoying. Başlarına indirdiği bıçak darbeleriyle çocukları öldüren şu korkunç deli. ''İşte böyle'' diyordum kendi kendime ve bedenimde ateş dolu bir ürperti dolaşıyordu. İşte bu insanlardı benden önce bu hücrede kalanlar. İşte burada, benim üzerimde durduğum taşta, onlar da durmuşlar, son düşüncelerini düşünmüşlerdi. Bu, yaşamları cinayet ve kanla dolu insanlar. İşte bu dört duvarın içinde, bu dar, kare biçimindeki odanın içinde bir yaban hayvanı gibi son adımlarını atarak dolaşmışlardı. Kısa aralıklarla birbirlerini izlemişlerdi. Sanki bu hücre hiç boş kalmamış gibi. Yerleri hala sıcaktı ve burasını bana bırakmışlardı. Ben de onların yolunu izleyerek sıram geldiğinde gür otların sardığı klamart mezarlığına gidecektim. Ben ne kahin ne de boş inançlı bir insanım. Bu düşüncelerin ateşimi yükseltmesi çok doğal. Ancak böyle düşler kurarken birdenbire bu ölüm kokan adlar siyah duvarın üstüne ateşle yazılmış gibi göründü bana. Gitgide yaklaşan bir uğultu kulaklarımda patladı. Kızılımsı bir ışık gözlerimi doldurdu. Sonra hücrem insanlarla doldu. Garip insanlardı bunlar. Hepsi kendi kafasını sol eline almış, başları saçsız olduğu için kafalarını ağızlarından tutuyordu. Baba katili dışında hepsi de bana yumruklarını gösteriyorlardı. Korkuyla kapattım gözlerimi. O zaman her şeyi daha açık seçik gördüm. Düş, hayal ya da gerçek. Eğer beklenmedik bir duygu... Beni zamanında uyandırmasaydı çıldırabilirdim. Çıplak ayağımın üzerinde gezinen soğuk bir karın ve tüylü ayaklar duyumsadığım zaman az daha sırt üstü düşmek üzereydim. Bu, az önce yuvasını dağıttığım, kaçmaya çalışan örümcekti. Bu, beni bir an içinde o korkunç imgelerden çekip kurtardı. Tanrım, onlar ne kadar korkunç hayaletlerdi öyle. Hayır, bütün bunlar yalnızca bir dumandan ibaretti. Boş ve bunalımlı beynimin içinde oluşan imgelerdi. Tam makbetimsi düşler. Ölüler ölüdür. Özellikle bunlar, mezarlarının içine iyice kapatılmışlardır. Orası, kaçılabilecek bir hapishane değildir. Öyleyse, neden korkuyorum ki bu kadar? Mezar kapağı içeriden açılmaz. Geçen günlerde çok iğrenç bir olay gördüm. Gün daha yeni ışımaktaydı ve hapishanenin içi gürültüyle doluydu. Durmadan ağır kapıların açılıp kapanışı, sürgülerin ve kilitlerin gıcırdığı işleri, gardiyanın kemerinde birbirine çarpan anahtarların çınlayışı, yukarıdan aşağıya koşuşan adımlarla merdivenlerin titremesi ve uzun koridorların her iki ucundan yankılanan seslerin birbirlerine bağırıp karşılık verişleri duyuluyordu. Cezalı hücre komşuların porsalar her zamankinden daha çok neşeliydiler. Bugün bir ses sanki gülüyor, şarkı söylüyor, Koşuyor, dans ediyordu. Bense bu gürültünün içinde suskun, bu canlılığın içinde cansız, şaşkın ve dikkat kesilmiş durumda çevremi dinliyordum. Bir gardiyan kapımın önünden geçti. Ne olursa olsun diyerek çağırdım onu ve hapishanede şenlik mi var diye sordum. İstiyorsanız şenlik diyebilirsiniz diye yanıtladı. Yarın Tolan'a gidecek olan kürek mahkumlarını prangaya vuruyorlar bugün. Görmek ister misiniz? Sizi eğlendirecektir. Ne kadar tiksindirici olursa olsun, her şeyden uzaklaşmış, yalnız bir insan için bir gösteriden daha güzel bir şans olabilir miydi ki? Öneriyi kabul ettim. Gardiyan beni güvence altına almak için alışkın olduğum önlemler aldı. Sonra beni, ardında gerçek gökyüzünün görülebildiği, onun izasındaki demir parmaklıklı penceresi olan boş bir odaya götürdü. ''Buyurun'' dedi. ''Buradan hem izleyebilir hem de dinleyebilirsiniz.'' ''Odanızda bir kral gibi yalnız olacaksınız.'' Sonra dışarı çıktı ve üstüme kilitleri, sürgüleri kapattı. Pencere, dört yanında altı katlı bir taş binanın bir duvar gibi yükseldiği, oldukça geniş ve kare biçiminde bir avluya bakıyordu. Bir duvarın taşları gibi üst üste yığılmış, demir çubukların arasına sanki çerçevelenmiş bir yığın zayıf ve solgun yüzün yapıştığı demir parmaklıklı binlerce pencereyle kaplı bu dörtlü pencereden daha iğrenç, daha çıplak... Daha sefil başka ne olabilirdi ki? Bunlar, kendilerinin oyuncu olacakları günü bekleyen seyircilerin, yani mahkumların gözleriydi. Hatta, Araf'ın cehenneme bakan hava deliklerine yığılmış cezalı ruhlar da denilebilirdi bunlara. Hepsi de hala boş olan avluya sessizce bakıyordu, bekliyordu. Bu sönük ve tasalı yüzlerin arasında, ateşten noktalar gibi parlak ve canlı birkaç göz parıldıyordu. Avluyu çevreleyen kare biçimli cezaevi binası tamamen kapalı sayılmazdı. Binanın dört cephesinden biri, doğuya bakan, ortasından kesilmiş ve yalnızca bir demir parmaklıkla yandaki cepheye uzanmaktaydı. Bu parmaklık ikinci ama birincisinden de daha küçük ve onun gibi kara duvarların ve çatıların arasına sıkışmış bir avluya açılıyordu. Ana avlunun çevresindeki taş oturaklar duvara dayanmıştı. Ortadaysa fener asmaya yarayan eğri bir demir direk vardı. Böyle çanı çaldı. Üzerinde bir çıkıntı bulunan büyük giriş kapısı birden açılıverdi. Mavi üniformalı, kırmızı omuzluklu ve sarı kayışlı pis ve çekingen asker bozuntularının eşlik ettiği bir yük arabası, madeni bir gürültüyle ağır ağır avluya girdi. Orsa takımla zincirlerinin gürültüsüydü bu. Aynı anda sanki bu gürültü bütün hapishanedeki gürültüyü uyandırmış gibi, o zamana kadar sessiz ve hareketsiz duran ve pencerelerden bakan izleyiciler de neşeli çığlıklar atmaya, şarkılar söylemeye ve insanın içine işleyen kahkahalarla dolu küfürler ve dualar haykırmaya başladı. Sanki gözümüzün önünden şeytanın maskeleri geçiyordu. Her yüzde acı bir gülümseme beliriyor, bütün yumruklar parmaklıklardan görünüyor, bütün ağızlar haykırıyor, bütün gözler parıldıyordu ve ben bu külün içinde, Bunca kıvılcımın yeniden parıldadığını görünce çok korkmuştum. Bu arada Paris'ten gelmiş, temiz giysileri ve korkmuş görünüşleriyle dikkati çeken birkaç meraklarının da aralarında bulunduğu kürek mahkumlarının gardiyanları sakin sakin işlerine koyuldu. Gardiyanlardan biri arabaya çıktı ve zincirleri, yolculuk tasmalarını ve bez pantolon yığınlarını arkadaşlarına attı. Sonra aralarında işi bölüştüler. Bazıları kendi argo dillerinde, İpler diye söz ettikleri uzun zincirleri avlunun bir köşesine uzattı. Geriye kalanlarsa, tahta adını verdikleri gömlek ve pantolonları taşların üstüne yaydı. Bu arada gözü en pek olanlar, tıknaz ve yaşlı biri olan yüzbaşılarının gözetimi altında, demir halkaları birer birer gözden geçiriyordu. Sonra da taşlara vurarak sağlamlıklarını denetliyordu. Bütün bunlar... Küçük avluya bakan eski hapishanenin pencerelerine doğru uzaklaştırılmış ve kendileri için yapılan bu hazırlıkları seyreden forsaların gürültülü gülüşmelerinin bastırdığı mahkumların alaylı alkışları arasında olup bitiyordu. Bütün bu hazırlıklar bittiğinde, gümüş işli bir giysi giyinmiş, müfettiş bey dedikleri bir adam hapishane müdürüne bir emir verdi ve bir süre sonra iki ya da üç alçak kapı aynı anda aralıklı olarak bağırıp çağıran, Yırtık giysili iğrenç bir insan yığını kustu avluya. Kürek mahkumlarıydı bunlar. Onların avluya girmeleriyle birlikte pencerelerdeki neşe dalgası daha da yoğunlaştı. İçlerinden bazıları, cezaevinde büyük ün kazanmış olanlar alkışlarla selamlandı ve bu kişiler bu davranışa küstahça bir alçak gönüllülükle karşılık verdi. Çoğunun başında hücrelerdeki samandan kendi elleriyle ördükleri Hepsi de garip biçimli şapkaya benzer şeyler vardı ve dikkatleri geçtikleri her kentte kendilerini taşıyan başlara çekmeye amaçlıyorlardı. Bunlar daha çok alkışlandı, hatta bir tanesi coşku taşkınlıklarına neden oldu. Bu, genç kız yüzlü, 17 yaşlarında bir delikanlıydı. Sekiz gündür kapalı bulunduğu hücresinden yeni çıkmıştı. Saman yağınlarından kendisine büyük bedeni saran bir giysi yapmıştı ve bir yılan kıvraklığıyla takla atarak avluya giriş yaptı. Bu delikanlı, hırsızlık suçundan mahkum olmuş bir meydan soytarısıydı. Çılgınca alkışlar ve neşe çığlıkları tufan gibi yayıldı. Kürek mahkumları da ona karşılık verdi. Kıdemli kürek mahkumlarıyla kürek mahkum adayları arasında bu coşka alışverişi, insanı ürküten bir şeydi. Gardiyanlarla korkmuş meraklıların oluşturduğu topluluğun orada bulunmasına karşın, Suç, onların yüzlerine karşı küçümser bir ifadeyle bakıyor ve bu korkunç cezayı bir aile şenliğine dönüştürüyordu. Kürek mahkumları avluya girdikçe, doktor muayenesi için bekletilecekleri yere, parmaklıklı küçük avluya doğru iki sıra halinde dizilmiş gardiyanların arasında itilip kakılıyorlardı. Hepsi de orada sağlık durumları için bahaneler uydurarak, hasta gözlerini, topallayan bacaklarını, sakat ellerini göstererek, o zorlu yolculuktan kurtulmak için son bir çaba harcıyordu. Ama yine de hemen hemen hepsi yolculuğa uygun çıkıyordu ve böylece hepsi yaşamlarının sözde kusurlarını bir an içinde unutarak aldırmaksızın kaderlerine boyun eğiyordu. Küçük avlunun parmaklığı yeniden açıldı. Bir gardiyan harf sırasına göre çağrı yapmaya başladı ve bunun ardından kürek mahkumları tek tek avludan çıktı. Her kürek mahkumu büyük avlunun bir köşesinde Soyadının baş harfi dolayısıyla rastlantı olarak yanına düşen arkadaşıyla duruyordu. Böylece her kürek mahkumu kendisini yazgısıyla baş başa kalmış duyumsuyordu. Her biri tanımadığı bir yabancıyla yanında kendi zincirini taşıyor ve eğer rastlantı olarak hapishaneye bir arkadaşı düşmüşse zincir onları ayırıyordu. Bu da rezaletin daniskasıydı. Yaklaşık otuz kadar kürek mahkumu küçük avludan çıkınca parmaklıkları kapattılar. Bir gardiyan, Onları sopayla hizaya soktu. Her birinin önüne kaba bezden bir gömlek, bir ceket ve bir de pantolon fırlattı. Sonra onun bir işareti üzerine hepsi birden soyunmaya başladı. Tam o sırada sanki sözleşmiş gibi bu utancı işkenceye dönüştüren beklenmedik bir olay oldu. Bu ana kadar hava oldukça güzeldi ve ekim yeli havayı soğutmuş olsa da gökyüzünde gri, sisli bulutların arasında bir gün güneşin sızabildiği delikler açıyordu. Ancak hapishane paçavralarından henüz sıyrılmışlardı ki, gardiyanlar kuşkuyla gezinip çevrelerinde dolaşan yabancı meraklı bakışlarla çıplak kürek mahkumlarının kollarını incelerken, bir anda gökyüzü karardı, soğuk bir güç sahana birdenbire verdi ve kare biçimli avluda kürek mahkumlarının açık başlarına, çıplak bedenlerine ve döşeme taşlarına yığılmış sefil giysilerinin üzerine sel gibi boşandı. Bir anda avluda Gardiyanlarım ve kürek mahkumlarının dışında kimse kalmamıştı. Parisli meraklılarsa rüzgârlıklarının altına sığınmışlardı. Bu arada yağmur bardaktan boşanırcasına yağıyordu. Avluda, ıslak taşların üzerinde çıplak ve sıklam olmuş kürek mahkumları kalmıştı yalnızca. Onların gürültülü cesaret gösterilerini donuk bir sessizlik izlemişti. Titreşiyorlar, dişleri takırdıyordu. Zayıf bacakları, düğüm düğüm olmuş dizleri birbirine çarpıyordu. Onları böyle morlaşmış kaslarına yapışmış, üstlerinden sular sızan gömleklerin, ceketlerin ve pantolonların içinde görmek insanın içini sızlatıyordu. Çıplak olsalardı daha iyi olurdu. Fakat yalnızca yaşlı bir adam neşesini sürdürmekteydi. Islak gömleğini sıkmaya çalışırken, ''Bu programda yoktu.'' diye bağırdı. Sonra da yumruğunu göğe doğru kaldırarak gülmeye başladı. Mahkumlar yol giysilerini giydikten sonra taşlara uzatılmış zincirlerin kendilerini bekledikleri yere, avlunun öteki köşesine 20 ya da 30 kişilik sıraları halinde götürüldüler. Yerdeki zincirler, daha kısa zincirlerle iki ayakta bir inlemesine ikiye kesilmiş uzun ve sağlam halkalardan oluşmaktaydı. Kısa zincirlerin uçlarındaysa, köşelerden birine takılı bir ile açılan, ters köşeden bir demir somunlu vida takılarak kapanan, ve bütün bir yolculuk boyunca kürek mahkumunun boynundan çıkmayan laleler vardı. Bu zincirler yere uzatılınca büyük bir balık kılçığına benziyordu. Kürek mahkumlarını çamurların içine, ıslanmış taşların üstüne oturttular. Laleleri boyunlarına denediler. Sonra da iki tane forsa takım demircisi taşınabilen örsleriyle geldi. Büyük demirden tokmak darbeleriyle onları perçinledi. Öylesine korkunç bir andı ki, en cesur olan insanların bile yüzü sararabilirdi. Mahkumların sırtlarına oturtulmuş örsün üstüne vurulan her tokmak darbesi onların çenelerini oynatıyordu. Önden arkaya doğru yapılacak en küçük bir hareket, zavallının kafasını bir ceviz kabuğu gibi anında kırabilirdi. Bu işlemden sonra mahkumlar yine sustu. Ayrıca yalnızca zincirlerin gürültüsü, arada sırada yükselen çığlıklar, ve direnenlerin bedenlerine inen gardiyan sopalarının boğuk sesi duyuluyordu. Ağlayanlar vardı. Yaşlılar titriyor, dudaklarını ısırıyordu. Demirlerle çerçevelenmiş bu hüzün dolu yüzleri korkuyla izliyordum. Doktorların muayenesinden sonra sıra gardiyanların denetimine geldi. Onlardan sonra da prangalama. Üç perdelik bir oyun. Bir güneş ışını tekrar göründü. Bütün beyinleri yakacak gibi adeta. Forsalar hep birlikte ayağa kalktı. Beş zincir ellerle birleşti ve birden fenerin çevresinde büyük bir daire oluştu. Gözleri yoracak kadar hızla dönmeye başladılar. Kah öfkeli, kah neşeli ve şikayetçi olan bir ezgi üzerine bir hapishane şarkısı, bir argo türkü söylüyorlardı. İnce ve hafif çığlıkların, acı dolu boğuk kahkahaların bu gizemli sözlere karıştığı duyuluyordu arada sırada. Ardından öfke dolu alkışlar, ve uyumlu bir yankıyla birbirine çarpan zincirler, onların gürültülerinden daha boğuk olan bu şarkıya bir orkestra gibi katkıda bulunuyordu. Herhalde bir sabbat toplantısını gözümün önünde canlandırmak isteseydim, bundan daha iyisini bulamazdım. Pavlo'ya büyük bir gerdal getirdiler. Gardiyanlar, yürek mahkumlarının dansını sopalarla durdurdu ve onları, Tütem ve neyi idüğü belli olmayan pis bir sıvının içinde bir takım otların yüzdüğü bir gerdele doğru sürükledi. Mahkumlar da bunu yemeye koyuldu. Yemeklerini bitiren mahkumlar çorba ve kara ekmeklerinden geriye kalanları taşların üstüne atıp tekrar dans etmeye ve şarkı söylemeye koyuldu. Öyle görünüyor ki bu prangalama gününde ve onu izleyen gecede onlara böyle bir özgürlük tanınıyor. Bütün bu olup bitenleri öylesine büyük, öylesine heyecanlı ve öylesine dikkatli bir merakla izliyordum ki kendimi unutmuştum. İçimde derin bir acıma duygusu vardı ve kahkahaları ağlatıyordu beni. Birden içine düştüğüm bu derin düşün içinde öfkeyle çığlıklar atan dairenin durduğunu ve sustuğunu gördüm. Sonra bütün gözler benim durduğum pencereye çevrildi. İdam mahkumu, idam mahkumu diye bağırıyorlardı parmaklarıyla beni göstererek. Neşe dolu çığlıklar artmıştı. Donup kalmıştım. Beni nereden ve nasıl tanıdıklarını anlamamıştım. Merhaba, iyi akşamlar diye bağırıyorlardı o iğrenç sırıtmalarıyla. Ömür boyu kürek mahkumu olanlardan en genci, parlak ve soluk yüzlü delikanlı, bana kıskançla baktı ve şöyle dedi: Ne mutlu ona, budanacak. Elveda arkadaş. İçimde nelerin olup bittiğini söyleyemiyorum. Aslında ben onların dostuydum. Kıv ve Meydanıysa Tolunun kardeşi sayılır. Hatta onlardan daha düşük bir düzeyde sayılırım. Beni onurlandırıyorlar da adeta. Titriyordum. Evet, onların dostuydum ve birkaç gün sonra. Ben de onların eğlence konusu olabilirdim. Pencerenin önünde, hareketsiz, donup kalmıştım adeta. Fakat beş sıra zincirin üstüme doğru korkunç bir biçimde yaklaştıklarını gördüğüm ve duvarın dibinde onların zincirlerinin, çığlıklarının, adımlarının gürültüsünü işittiğim zaman sanki bu şeytanlar ordusu benim hücreme tırmanıp da üzerime çıkacakmış gibi geliyordu bana. Bir çığlık attım ve kırarcasına kapının üzerine atıldım. Ancak kaçabileceğim bir yer yoktu. Kapı dışarıdan sürgülenmişti. Vurdum, vurdum, öfkeyle bağırdım. Sanki kürek mahkumlarının o korkunç sesleri daha da yaklaşıyordu. Onların o iğrenç yüzlerini penceremin kenarında gördüğümü sandım bir an. Isdırap dolu bir çığlık attım yine ve sonra bayılmışım. Kendime geldiğimde gece olmuştu. Pis bir yatağın üstünde yatmaktaydım. Tabanda sallanan bir fener, Yanı başımda sıralanmış başka yataklarında olduğunu görmemi sağladı. Beni revire getirdiklerini anlamıştım. Birkaç dakika gözleri açık kaldım. Kafamın içinde ne bir düşünce ne de bir anı vardı. Bir yatakta olduğum için alabildiğine mutluydum. Gerçeği söylemek gerekirse eskiden böyle bir hastane ya da hapishane yatağı beni korku ve acıma duygusuyla ürpertirdi. Ama ben aynı insan değildim artık. Çarşaflar gri renkteydi ve dokunulduğunda sert oldukları anlaşılıyordu. Üstümdeki yorgan ince ve delik deşikti. Şilte saman kokuyordu. Ne fark eder? Bedenim bu kara çarşaflar içinde rahatlıkla gevşeyebilirdi. Ne kadar ince olursa olsun, bu yorganın altında alışkın olduğum, kemiklerimin iliklerine yerleşmiş olan o korkunç soğuğun yavaş yavaş dağıldığını hissediyordum. Yeniden uykuya dalmışım. Büyük bir gürültü beni uyandırdı. Daha sabahın erken vakitleriydi. Bu gürültü dışarıdan geliyordu. Yatağın pencerenin yanı başında bulunmaktaydı. Dışarıda ne olup bittiğini görmek için doğruldu. Pencere, Biset'in büyük avlusuna bakıyordu. Bu avluda çok büyük bir kalabalık vardı. İki sıra halinde duran askerler, Bu kalabalığın ortasından, Bütün avluyu boydan boya geçen dar bir yolu zorlukla açıyordu. Bu iki sıra askerlerin arasında, insanlarla dolu beş uzun at arabası, Taşların üstünde sallanarak yavaş yavaş geçiyordu. Bunlar, Gitmekte olan kürek mahkumlarıydı. Arabaların üstü açıktı. Her birinde bir forsa takımı vardı. Araba boyunca uzanan ve ucunda, ayakta duran tüfekli bir gardiyanın nöbet tuttuğu ortak bir zincirle ayrılmış olan kürek mahkumları, sırt sırta vermiş olarak kenarlara oturmuşlardı. Zincirlerin çıkırdadığı duyuluyordu ve arabanın her sallanışında mahkumların başlarının oynadığı, Sarkık bacaklarının bir o yana, bir bu yana doğru sallandığı fark ediliyordu. Hava, insanın içine işleyen ince bir yağmurla birlikte buz kesti. Beş pantolonlar mahkumların bacaklarına yapıştı ve griden siyaha dönüştü. Mahkumların uzun sakallarından, kısa saçlarından sular süzülüyordu. Gözleri morarmıştı. Tir tir titriyorlardı. Dişleri öfkeden ve soğuktan birbirine çarpıyordu. Aslında başka bir şey de yapamazlardı ki. Bu zincire bir kez bağlandınız mı, kordon denen ve tek bir insan gibi hareket eden bu iğren şeyin bir parçası olursunuz. Akıl artık her şeyden elini çekmek durumundadır. Çünkü bu demir halka onu ölüme mahkum ediyor ve bu hayvanın kendisine gelince, o da gerektiği zamanlarda belirli gereksinimlerini görmek zorunda kalıyor. İşte böylelikle, hareketsiz, yarı çıplak, başı açık ve sallanan bacaklarla, Aynı arabaya bindirilmiş, temmuz güneşine ve soğuk kasım yağmurlarına dayanıklı giysiler içinde 25 günlük yolculuklarına başlamaktaydılar kürek mahkumları. Kalabalıklı arabadakiler arasında anlayamadığım korkunç bir konuşma geçti. Bir taraftan küfürler, öteki taraftan meydan okumalar, her iki tarafta birbirini lanetliyordu. diyordu. Fakat yüzbaşının bir işareti üzerine arabadakilerin omuzlarına ya da başlarına sopa darbeleri yağmaya başladı ve hepsi birden düzen denilen sözde suskunluğa gömüldü. Ancak hepsinin bakışlarından kin akıyordu. Zavallıların yumrukları dizlerinin üstünde geriliyordu. Atların üstündeki jandarmaların ve arabaların içinde ayakta duran gardiyanların eşliğinde ilerleyen beş araba, bir setin kemerli kapısının altında ard arda yitip gitti. Kazanlar, bakır karavana tencereleri ve yedek zincirlerle yüklü altıncı bir arabada onları izliyordu. Kantinde biraz oyalanmış olan birkaç borsa gardiyanı, mangalarına yetişmek için koşar adımlarla çıktı. Avludaki kalabalık dışarıya doğru akmaya başladı. Bütün bu izlediklerim sanki bir ışık oyunu gibi bir şeydi. Taşlı Fonteyn yolunda ilerleyen tekerleklerin ve atların toynaklarının ağır gürültüsü, kırbaçların şaklaması, zincirlerin şıkırdaması ve kürek mahkumlarının kötü yolculuk yapmalarını dileyen halkın çığlıkları havada dağılıyor ve gitgide uzaklaşıyordu. Ve bu, onlar için daha bir başlangıç. Avukat bana ne demişti? Kürek mahkumluğum. Aa, evet. Bin kere ölmeyi yeğlerim. Zindana idam sehpasına, Cehenneme hiçliği, Boyuna takılan o demir halka yerine, Filotinin bıçağını yeğlerim. Kürek mu? Aman Tanrım. Ne yazık, hasta değilmişim. Ertesi gün beni revirden çıkardılar. Hücreme geri döndüm. Hasta değilmişim. Aslında genç, sağlıklı ve güçlüyüm. Damarlarımdaki kan özgürce akıyor. Bütün kaslarım isteklerimi yerine getiriyor. Hem bedensel hem de zihinsel açıdan sapasağlamım. Ve uzun bir yaşam sürebilirim. Evet, bütün bunlar doğru. Ama yine de benim bir hastalığım var hem de insanların eliyle yaratılmış, ölümcül bir hastalık bu. Revirden çıktığımdan beri, beni çıldırtabilecek kadar çarpıcı bir düşünce var kafamda. Beni oraya bıraktıklarında kaçabilirdim. Doktorlar, rahibeler, benimle yakından ilgilenir gibiydiler. Böylesine gençken, böylesi bir ölümlü ölmek. Neredeyse bana acıyorlardı. Yatağımın başucunda sık sık toplanıyorlardı. Ha, meraktandır. Ve sonra sizi iyileştiren bu insanlar, yalnızca bir ateşe çare bulabiliyorlar. Ama bir idam hükmüne gelince, ve yine de bu onlar için o kadar kolay ki. Açık bir kapı, onlara ne zarar gelirdi ki? Artık hiç şansım yok. Yargıtaya başvurum reddedilecek. Çünkü her şey düzenlenmiş, tanıklar iyi tanıklık etti, davacılar iyi savunma yaptı. Yargıçlar da iyi hüküm verdi. Böyle yapamıyorum. En azından. Hayır. Delilik bu. Umutsuzluk. Yargıtay, sizi uçurumun üzerinde asılı tutan ve kopacağı ana kadar çatırdadığı duyulan bir ip sanki. Giyotinin bıçağı da altı haftadır düşmeyi bekliyor gibi. Öfedebilir miyim acaba? Af. Ama kim yapacak bunu? Ve neden yapacak? Ben nasıl? Hayır, hayır. Beni affetmeleri olanaksız. Örnek olsun diyeceklerdir, her zamanki gibi. Artık atacak üç adımım kalmıştı. Biset, komsiyerci ve grave meydanı. Ve kaldığım kısa süre boyunca bir pencerenin yakınında güneş tekrar görünmüştü. Ya da en azından parmaklıklardan sızarak bana ulaşabilen Güneş ışınlarına karşı oturmuştum. Başım, taşıyabileceğinden fazla bir yük yüklenmiş Ellerimin arasında, dirseklerim dizlerimin üstünde, Ayaklarım sandalyemin parmaklıklarına dayanmış İşte öylesine duruyordum orada. Yorgunluktan iki büklüm olmuştum. Bedenimde hiç kemik, etlerimde hiç kas yokmuş gibi. Hapishanenin boğucu kokusu, her zamankinden daha fazla bunaltmıştı. O kürek mahkumlarının zincirlerinin gürültüsü kulaklarımda uğulduyordu hala. Bizetten çok büyük bir bıkkınlık duyuyordum. İyi yürekli tanrının bana acıması gerektiğine ve en azından karşı çatıda benim için şakayacak küçük bir kuş gönderebileceğine inanıyordum. dileğimi yerine getirenin tanrı mı yoksa herhangi bir şeytan mı olduğunu bilemiyorum. Çünkü hemen hemen aynı anda penceremin altında yükselen bir ses duydum. Hayır, bu bir kuşun cıvıltısı değildi. Daha da güzel bir ses. 15 yaşlarında bir genç kızın, tatlı, hafif, kadife gibi yumuşak sesiydi. Başımı pencereden uzattım ve kızın söylediği şarkıyı doymazcasına dinledim. Ağır ve hüzünlü bir havaydı bu. Kederli ve acı dolu güvercinci cıvıltısı gibi bir şey. Sözleri şöyleydi: "Enselen yer mail sokağında üç jandarma atladılar üstüme. Güç kırıklığından duyduğum acıyı dile getiremiyordum. Ses sürüp gidiyordu. Atladılar üstüme, taktılar kelepçeleri. Büyük baş göründü, yolda karşıma çıktı. Mahalleden bir hırsız. Git söyle karıma tutuklandığımı. Karım çok öfkeli. Sordu bana ne yaptım. Bir kötük de birdim. Parasını arakladım. Parasını ve saatini ve ayakkabı bağlarını. Karım gider versaya majestenin ayağına bir dilekçe sunmaya. Beni kurtarmak için. Beni kurtarmak için. Ah kurtulsam buradan. Seveceğim karımı. Ona fiyonk takacağım. Ve tahta pabuç alacağım. Ve tahta pabuç alacağım. Öfkelenen büyük kral demiş ki, Tacımla dans ettireceğim onu. Tabansız bir yerde. Bu sözlerden daha fazlasını duyamadım. Ama duyamazdım da zaten. Bu korkunç ağıtın yarı açık, Yarı kapalı anlamı, Soyguncunun bekçilerle çatışması, Karşılaştığı hırsız, Karısına gönderdiği felaket haberi. Bir adam öldürdüm ve tutuklandım. Bir kütük debirdim ve enselendim. Elinde dilekçeyle bersaya koşan kadın, Ve öfkelenen ve onu tabanı olmayan bir yerde, Dans ettirmekle tehdit eden bir majeste. İşte bütün bunlar... İnsan kulağının bugüne kadar duymadığı en tatlı havayla ve en tatlı sesle söyleniyordu. Çok üzülmüştüm. Dona kalmıştım adeta. Lal rengi o tatlı dudaklardan çıkan bütün bu korkunç sözler ne kadar da iğrenç. Bir gülün üzerinde gezinen bir salyangozun ardında kalan sümük izlerine benziyor sanki. İçimde birikmiş olanları nasıl dışarı atacağımı bilemiyordum. Hem yaralanmış hem de neşelenmiştim. Genç kız sesine karışan bu çirkin argo dili, bu kanlı ve tuhaf dil, haydut ve kürek mahyumu karışımı bir ağız, çocuk sesinden kadın sesine geçişin sevimliliği, biçimsiz ve anlamsız şakıyan, ahenkli ve inci gibi parıldayan bu sözler. Tanrım! Hapishane ne kadar utanç verici bir şey. Her şeyi kirleten bir zehir var orada. Her şey soluyor. Hatta şu on beş yaşındaki kızın şarkısı bile. Orada bir kuş buluyorsunuz. Kanadında çamur var. Güzel bir çiçek alıyorsunuz elinize. Kokluyorsunuz onu. Pis kokuyor. Ah, kaçabilseydim. Kırlarda nasıl da koşardım. Hayır, koşmamam gerekir. Dikkat çeker. İnsanları kuşkulandırabilir. Tam tersine yavaş yavaş yürümek gerek. Başınız dimlik olacak ve şarkı mırıldanacaksınız. Kırmızı desenli, mavi renkli, eskimiş gömlek gibi şeyler giyeceksiniz üstünüze. Bunlar insanı iyi gizler. Nasıl olsa yüredeki bütün sebzeciler böyle giyinirler. Kolejdeyken Arsevil dolaylarında arkadaşlarımla her perşembe kurbağa avlamaya gittiğim bir bataklığa yakın bir koru var. Akşama kadar orada saklanırdım. Akşam olunca yoluma devam ederdim. Vincense giderdim. Hayır. Kırmak buna engel olurdu. O zaman Arpajon'a giderdim. Sencermen yolunda gidip Havre'ye varmak, sonra da İngiltere'ye giden bir gemiye binmek daha iyi olurdu. Ne fark eder? Longcume'ye varıyorum. Bir jandarma geçiyor. Bana pasaportumu soruyor. Eyvah! Yakalandım. Ah! Mutsuz hayalperest! Önce seni hapseden şu üç ayak kalınlığındaki duvarı yık. Ölüm, ölüm. Düşünüyorum da, küçükken buraya, bir gelmiştim. Büyük kuyuyu ve delileri görmeye. Bütün bunları yazarken lambam söndü, gün doğdu, kilisenin koca saati 6'yı çaldı. Bunun anlamı ne? Nöbetçi gardiyan hücreme girdi, kasketini çıkardı, beni selamladı, rahatsız ettiği için özür diledi ve sert sesini yumuşatarak, bana kahvaltı isteyip istemediğimi sordu. Titremeye başladım. Bugün mu olacak yoksa? Bugün olacakmış. Hapishanenin müdürü bile beni ziyarete geldi. Bana nasıl yardımcı olabileceğini sordu. Kendisinden ya da yardımcılarından ötürü şikayetçi olmamamı isteyen arzusunu belirtti. Sağlığımla, geçirdiğim geceyle ilgilendi ve hücremden çıkarken bana Monsieur diye hitap etti. ''Evet, bugün olacak.'' Bu zindancı, benim kendisinden ya da yardımcılarımdan şikayetçi olacağını sanmıyordur. Haklı da, onlardan şikayetçi olmam, onlara haksızlık olur. Onlar görevlerini yaptılar, bana iyi baktılar ve hatta bana gelişte ve gidişte nazik davrandılar. Neden memnun olmayayım ki? Yumuşak gülümsemesi, okuyucu sözleri, çevreyi gözetleyen ve sevgi saçan gözleri, Kalın ve iri elleriyle bu iyi yürekli zindancı, ete kemiğe bürünmüş hapishaneydi. İnsana dönüşmüş bisetin ta kendisiydi. Çevremdeki her şey hapishaneydi. Parmaklıkların ya da kilitlerin biçimlerinin altında olduğu gibi, her şeklin, her insan biçiminin altında bir hapishane engesi çıkıyordu karşıma. Taştan bir hapishane. Bu duvar, bu kapı, tahtadan bir hapishane. Bu gardiyanlar, etten ve kemikten yapılmış hapishanenin ta kendisi. İğrenç olmanın bir biçimi, bir bütün, görünmeyen, yarı ev, yarı insan, hapishane. Onun kurbanıyım ben. Beni tatlı tatlı besliyor, sarıp sarmalıyordu. Granit duvarların arasına kapatıyor, demir kilitlerin ardına hapsediyor ve gardiyan gözleriyle gözetliyor beni. Ah ah! Ne zavallıyım ben. Ne olacağım. Bana ne yapacaklar. Şimdi rahatladım. Her şey bitti artık. Tamamen bitti. Müdürün ziyaretinin yarattığı o korkunç heyecandan sıyrıldım. Ancak şunu söylemeliyim ki, umudum vardı hala. Şimdi ise, Tanrı'ya şükür, umudum kalmadı artık. İşte olanlar. Saat altı buçuğu çaldığında, hayır, bir çeyrek önceydi, hücremin kapısı yeniden açıldı. Beyaz saçlı, kahverengi edingotlu yaşlı bir adam içeri girdi. Edingotunun düğmelerini açtı. İçinde bir cübbe vardı, bir rahip. Bu, hapishanenin rahibi değildi. Ne kadar kötü. İyilik dolu bir gülümsemeyle karşıma oturdu. Sonra başını salladı ve gözlerini göğe, yani hücrenin kubbesine doğru kaldırdı. Onu anladım. ''Oğlum'' dedi bana. ''Hazırlandınız mı?'' Hafif bir sesle yanıtladım. ''Hazırlanmadım ama hazır sayılırım.'' Bu arada gözlerim karardı. Bütün bedenimden buz gibi bir ter boşandı. Şakaklarım atmaya başladı ve kulaklarım uğultularla doldu. Ben uykuya dalmış gibi sandalyenin üstünde sallanırken iyi yürekli, yaşlı adam konuşuyordu. Ya da bana öyle gelmişti ve dudaklarının mırıldandığını, ellerinin hareket ettiğini, gözlerinin parıldadığını anımsıyor gibiyim. Kapı ikinci kez açıldı. Sürgülerin gürültüsü, benim şaşkınlığından sıyrılmama, onunsa mırıldandıklarını kesmesine neden oldu. Hapishane müdürüyle birlikte gelen, siyah giysili efendiden bir adam, Kendisini tanıtıp beni saygıyla selamladı. Bu adamın yüzünde cenazet töreni görevlilerinin resmi üzüntüsünü andıran bir şey vardı. Elinde bir kağıt tomarı tutuyordu. Bayım, diye konuştu nazik bir gülümsemeyle. Ben, Paris Kraliyet Mahkemesi'nin mübaşiriyim. Size Sayın Başsavcı'nın mesajını getirmekten dolayı onur duyarım. İçimdeki ilk ruhsal sarsıntı geçmişti. Aklım başındaydı artık. ''Başımı bunca ısrarla isteyen başsavcı mı?'' diye sordum. Bana yazması büyük bir onur. Benim ölmem ona büyük bir mutluluk verecek sanırım. Çünkü onun bunca istediği ölümüme karşı ilgisiz kalacağını düşünmek ağır gelirdi bana. Bütün bunları söyledikten sonra sözlerimi tok bir sesle sürdürdüm. ''Okuyunuz bayım.'' Adam uzun metni okumaya koyuldu. Her satır bitiminde vurgularını uzatıyor... Ve her sözcüğün ortasında da duraklıyordu. Bu, yargıtay başvurusunun reddini bildiren bir yazıydı. İnfaz bugün greve meydanında gerçekleştirilecektir, diye bitirdi sözlerini ve resmi yazıdan gözlerini kaldırmadan şöyle sürdürdü. Saat yedi buçukta konsiyerjeriye gideceğiz. Lütfen beni izlemek lütunda bulunur musunuz, aziz bayım? Bir süredir onu dinlemiyordum artık. Müdür, Müdür rahiple sohbet ediyordu. Onun da gözleri kağıda takılı kalmıştı. Aralık kapıya bakıyordum. Aha alçak! Koridorda dört tüfekli adam var. Mübaşir bu kez bana bakarak sorusunu yeniledi. Nasıl isterseniz diye yanıtladım. Sizin emrinizdeyim. Beni selamladı. Yarım saat sonra gelip sizi almak şerefine erişeceğim. Ve böylece beni yalnız bıraktılar. ''Tanrım bir kaçabilsen, bana bir şans ver. Kaçmak gerek. Hem de hemen. Kapılardan, pencerelerden, çatıdan, nereden olursa olsun. Ey öfke! Şeytanlar! Lanet! Bu duvarı iyi aletlerle bile delmek için aylar gerekirdi. Oysa benim ne bir çivim... Ne de zamanım vardı. Konsiyer Ceri'den şimdilik buraya nakredildim. Tutanakta yazılı olduğu gibi. Fakat yolculuğumda anlatılmaya değer. Mübaşir yeniden ücremin eşiğinde göründüğünde saat yedi buçuğu çalıyordu. Bayım sizi bekliyorum demişti. Ayağa kalktım. Bir adım attım. İkincisini atamayacakmışım gibi geldi bir an. Başım ağırlaşmış. Kollarımsa güçten düşmüştü adeta. Yine de gücümü topladım, yürümeye çalıştım. Hücreden dışarı çıkmadan önce son bir kez baktım içeriye. Sevmiştim onu. Benim hücremdi burası. Sonra onu boş ve kapısı açık bıraktım. Bu da bir hücreye garip bir hava veriyor. Nasıl olsa uzun bir süre böyle kalmaz. Gardiyanlar şöyle diyorlardı. Bu gece birini bekliyoruz. Şu anda ağır ceza mahkemesinde yargılanmakta olan bir mahkum. Koridorda ilerlerken rahip bize yetişti. Kahvaltısını yapıp gelmişti. Hapishaneden çıkarken müdür bütün iştenliğiyle elimi sıkıp muhafız takımına dört asker daha ekledi. Revirin kapısının önünde ölmek üzere olan yaşlı bir adam bana şöyle bağırıyordu. Tekrar görüşmek üzere. Havluya ulaşmıştık. Derin bir soluk aldım. Bu bana iyi geldi. Açık havada uzun bir süre yürümedik. At koşulmuş, posta arabasına benzer bir araba birinci avluda bekliyordu. Bu, beni buraya getiren arabaydı. Örülmüş gibi duran kalın tellerden bir parmaklıkla enlemesine ikiye bölünmüş körüklü türünde uzun bir arabaydı. Her iki yanında bir kapısı vardı. Biri önde, ötekisi arkadaydı. Her şey o kadar pis, o kadar karanlık ve tozluydu ki, Yoksulların cenaze arabası bile bunun yanında saltanatlı kalırdı. Onlar, beni bu iki tekerlekli lahte gömmeden önce, avluya son bir kez baktım. Duvarları yıkabilecek ümitsiz bir bakışla. Ağaçlarla çevrili küçük bir meydana benzeyen avluda, sürek mahkumları için toplanmış izleyici topluluğundan daha büyük bir kalabalık vardı. Daha şimdiden toplanmışlar. Şimdi de tıpkı o günkü gibi, Mevsim yağmuru yağıyordu. Bu yazıları yazdığım anda bile hala yağan, kuşkusuz bütün gün yağacak ve benden sonra da yağmayı sürdürecek olan ince ama soğuk bir yağmur. Yollarda seller akıp gidiyordu. Avlu çamur ve suyla dolmuştu. Bu çamura batmış kalabalığı görmekten büyük bir sevinç duydum içinde. Mübaşirle bir jandarma öndeki bölmeye ben, rahip ve bir başka jandarmada arkadaki bölmeye binmiştik. Arabanın çevresinde dört hatlı jandarma vardı. Böylelikle, sürücünün dışında bir adam için toplam sekiz görevli sayılabilirdi. Ben arabaya binerken, gri gözlü, yaşlı bir kadın şöyle diyordu. Bunu forsa gösterilerinden daha çok seviyorum. Onu anlıyorum. Bu... Bir bakışta kolayca görülebilecek bir gösteriydi. Sanki önceden görülmüş gibi. Çok güzel ve çok rahat. Hiçbir şey sizi alıkoymuyor. Ortada yalnızca bir insan var. Bütün kürek mahkumlarının zavallılığının tümünü üzerinde toplamış tek bir insan. Yalnız biraz daha az dağınık, özlü, daha lezzetli bir içecek bu. Araba sarsıldı. Büyük kapının kemerinin altından geçerken boğuk bir gürültü çıkardı. Sonra caddeye çıktı. Ve bir büyük, ağır kapıları arabanın ardından kapandı. Kendisinin gömüldüğünü duyan, ama ne kımıldayabilen, ne de bağırabilen, baygın bir adam gibi şaşkınlık içine düşmüştüm. Hatların boyunlarına takılı çıngırak kümelerinin aralıklı çınlamalarını, demir tekerleklerin taşların üzerinde çıkardığı hıçkırığı andıran sesleri ya da yol değiştirirken araba kasasının yere çarpışını, Çevremizdeki jandarmaların dört nala izleyen atlarının çınlamalarını, Arabacının kamçısını şaklatmasını dalgın dalgın dinliyordum. Beni alıp götüren bir kasırga gibiydi bütün bunlar. Bakışlarım, önümdeki küçük pencerenin parmaklıkları arasından, bir setin büyük kapısının üzerine büyük harflerle yazılmış bir tabelaya takılıp kalmıştı. Yaşlılar yordu. Bak şu işe, dedim kendi kendime. Demek orada yaşlanan insanlar da varmış. Ve uykuyla uyanma anı arasındaymış gibi, acıdan duyarlılığını yitirmiş belleğimde evirip çeviriyordum bu düşünceyi. Ana yoldan büyük bir sokağa geçen arabanın küçük penceresindeki görüntü birden değişiverdi. Paris sisinin içinde, mavi ve yarı yarıya silik görünen Notre Dame'ın kulelerini bu pencere çerçeveliyordu. O anda ruhumun bakış açısı da değişmişti. Araba gibi ben de makineleşmiştim. Biset düşüncesinin yerini şimdi Notre Dame kuleleri almıştı. Bayrağın dalgalandığı kulede olanlar iyi görecekler, dedim kendi kendime aptalca gülümseyerek. Sanırım işte o anda rahip bana bir şeyler söylemeye başladı. Onu, büyük bir sabır içinde okuduğu dualarıyla baş başa bıraktım. Pekerleklerin gürültüsü, atların nal sesleri, arabacının kırbacı hala kulaklarımda yankılanıyordu. Fazladan bir gürültüydü bu. Arabanın önünde oturan mübaşirin sert ve kesik kesik konuşması beni birden sarstığı sırada, bir çeşmenin mırıltısı gibi düşüncelerimi yatıştıran ve ana yolun eğri kara ağaç fidanları gibi her zaman farklı ama her zaman aynı biçimlerde önümden geçip giden bu tek düze sözlerin akışını suskunluk içinde dinliyordum. ''Ey Rahip Efendi!'' Diyordu daha neşeli bir tonla. Daha başka neler biliyorsunuz? Bunları söylerken mübaşirin yüzü rahibe dönüktü. Durmadan bana dua okuyan ve arabanın sağlaştırdığı rahip yanıtlamadı onu. Hey hey! diye yineledi mübaşir. Tekerleklerin gürültüsünü bastırmak için sesini yükseltti. Ne biçim araba bu! Berbat bir araba! Berbat, gerçekten. Sözlerini sürdürdü. Herhalde bu sarsıntı yüzünden birbirimizi duyamıyoruz. Ne sormuştum ki ben? Biraz önce söylediklerimi bana aktarabilir misiniz? Rahip efendi. Ha! Bugün Paris'in en önemli haberini biliyor musunuz? Titremeye başladım. Sanki benden söz ediyordu. Hayır diye karşılık verdi rahip. Sonunda onu duymuştu. Bu sabah gazetelere bakacak zamanım olmadı. Bu akşam okurum. Böyle bütün gün meşgul olduğunda kapıcıya gazeteleri saklamasını söylüyorum. Eve dönünce okurum onları. Ah diye söze başladım mübaşir. Bunu bilmemeniz olanaksız. Paris haberi bu. Bu sabahın haberi. Ben de konuşmaya başladım. Galiba ben biliyorum. Mübaşir bana baktı. Siz mi? Gerçekten mi? Peki ne diyorsunuz o zaman? Meraklısınız diye karşılık verdim. ''Neden bayım?'' diye sordu Mibashir. ''Herkesin kendine özgü bir siyasal görüşü vardır. Bence sizin de bir görüşünüz vardır. Bana gelince, ulusal muhafızların yeniden örgütlenmesi yanlısıyım. Bölüğümün çavuşuyum. Ve bana göre çok hoş bir şey.'' Onun sözünü kestim. ''Ben bunun böyle olduğunu sanmıyorum.'' ''Peki nasıl yani?'' ''Haberi bildiğinizi söylüyordunuz.'' Bugün Paris'in ilgili olduğu başka bir haberden söz ediyorum ben. Aptal adam anlamamıştı. Üstelik merakı da artmıştı. Başka bir haber mi? Allah aşkına siz bu haberleri nereden öğreniyorsunuz? Söyleyin sevgili bayım hangi haber bu? Siz biliyor musunuz rahip efendi? Benden daha fazlasını mı biliyorsunuz? Söyleyin. Rica ederim. Nasıl bir haber? Bakın haberleri severim ben. Başkan beye anlatırım. Onu eğlendirir bu. Ve daha bunun gibi bir yığın saçma sapan sözler. Hem bana hem de rahibe dönüyordu ve ben de omuz silkere karşılık veriyordum. Eh, söyleyin artık, ne düşünüyorsunuz öyle? diye sordu. Artık bu gece düşünemeyeceğimi düşünüyorum. Ha, bu mu? diye konuştu. Aman ne kadar da hüzünlüsünüz. Sanki Bay Kasteyn konuşuyor. Bir an sessizlikten sonra Bay Papa yine değişlik etmiştim. Samur kürkü şapkası vardı başında. Sigara içiyordu. Larocheli gençlerse yalnızca kendi aralarında konuşurlardı. Ama konuşurlardı. Biraz sustu yine ve şöyle sürdürdü. Deliler, aptallar, dünyayı küçümsüyorlardı. Sizin için ne düşündüğümü sorarsanız eğer sizi pek düşünceli buluyorum, delikanlı. Delikanlı mı? dedim. Ben sizden daha yaşlıyım. Akıp giden saatin her çeyreği beni bir yıl yaşlandırıyor. Bana doğru döndü, birkaç dakika aptal gibi, şaşkın şaşkın gözüme baktı. Sonra ağır ağır gülmeye başladı. Öyle mi? Siz gülmek istiyorsunuz. Benden daha yaşlısınız ha? Ben sizin büyük babanız yaşındayım. Ben gülmek istemiyorum, diye karşılık verdim sertçe. Tabakasını açtı. Buyurun bayım, kızmayın, alın lütfen ve bana kim beslemeyin. Korkmayın, kim beslemek için vaktim yok zaten. O anda bana uzattığı tabaka bizi ayıran parmaklığa rast geldi. Bir sarsıntı, onun sert bir biçimde parmaklıklara çarpmasına neden oldu. Kutu açıldı ve jandarmanın ayaklarının dibine düştü. Allah kahretsin şu parmaklıkları diye bağırdım Mübaşir. Bana doğru döndü. Eh, ne kadar şanssızım, değil mi? Bütün tütünüm gitti. Ben sizden daha çok şey yitiriyorum, diye karşılık verdim gülümseyerek. Dağılan tütünü toplamaya çalıştı. Bu arada dişlerinin arasından bir şeyler mırıldanıyordu. Benden daha çok şey yitiriyormuş. Söylemesi kolay. Paris'e varana kadar tütün yok. Ne kadar kötü. Rahip onu yatıştırmak için birkaç söz söyledi. Aklım başka bir yerde miydi bilemiyorum. Ama rahibin söyledikleri bana başladığı bir vaazın devamı gibi gelmişti. Rahiple mübaşir arasındaki sohbet yavaş yavaş koyulaştı. Ben de onları baş başa bıraktım ve kendi düşüncelerime daldım. Geçide vardığımızda hiç kuşkusuz düşünüp duruyordum hala. Fakat Paris'in gürültüsü her zamankinden daha yoğunmuş gibi geldi bana. Giriş vergisinin ödendiği yerde... Araba birkaç dakikalığına durdu. Kentin gümrükçüleri arabayı denetledi. Eğer arabada kasaba götürülen bir koyun ya da bir sığır olsaydı, vergi ödemek gerekirdi. Fakat insan kellesi için vergi alınmıyordu. Geçtik. Araba bulvarı geçtikten sonra, San Marse Mahallesi'nin ve sitenin bir karınca yuvasının içinde binlerce geçit gibi kıvrılan ve birbirleriyle kesişen, Dolan başlı ve eski sokaklarında dolu dizgin ilerlemeye başladı. Bu dar sokakların döşeme taşları yüzünden arabanın gürültüsü öylesine artmıştı ki dışarıdan gelen sesleri artık duyamaz olmuştum. Küçük kare pencereden baktığında yayaların durup arabaya baktığını ve arkamızdan çocukların koşturduğunu görür gibi oluyordum. Arada sırada, sokak aralarında, orada burada... Geçenlerin kapmak için çekiştikleri basılı kağıt destelerini ellerinde tutan bir adam ya da paçavralar içindeki yaşlı bir kadının, bazen de ikisinin birlikte, çığlık atar gibi ağızlarını açtıklarını gördüğümü sanıyorum. Konsiyer jelinin ağlusuna girdiğimizde sarayın saati sekiz buçuğu çalıyordu. Büyük merdivenin, karanlık küçük kilisenin, pencerelerin hüzünlü görüntüsü beni korkutmuştu. Araba durduğunda kalp atışlarımda duracakmış gibi oldu bir an. Kendimi topladım. Kapı bir şimşek hızıyla açıldı. Tekerlekli hücreden dışarıya atladım ve iki sıra halinde dizili askerlerin arasından büyük adımlarla ilerleyerek kemerin altından içeri girdim. Yolumun üzerinde daha şimdiden kalabalık toplanmıştı. Adliye sarayının halka açık koridorlarından yürürken kendimi neredeyse özgür ve rahat olarak duymsadım. Ama yalnızca yargılayan ve yargılananların girdiği basık kapılardan, gizemli merdivenlerden, İç koridorlardan, uzun ve bunaltıcı aralıklardan geçmeye başlayınca bütün kararlılığım yetip gitmişti. Mübaşir hep bana eşlik ediyordu. Yapacak işleri olan rahipse iki saat sonra dönmek üzere yanından ayrılmıştı. Mübaşir beni teslim edeceği müdürün odasına götürdü. Bir değiş tokuş meselesi. Müdür ondan birkaç dakika beklemesini rica etti. Bu arada da onun bir sete dönüşte arabayla götüreceği bir avının olduğunu belirtti. Bugünkü bu mahkum, benim eskitmeye zaman bulamadığım saman yığınının üzerinde yatacaktı hiç kuşkusuz. Peki, dedi Başir, Beklerim. Böylece iki tutanağı da birden yaparız. Daha iyi olur. Beklerken, müdürün odasının yanındaki küçük bir odaya geçirdiler beni. Orada yalnız başıma bıraktılar. Kapıyı iyice sürgülediler. Kulağımın dibinde birden patlayan korkunç bir kahkaha, beni düşler dünyamdan çıkarttığı an ne düşündüğümü... Ne kadar zamandan beri orada bulunduğumu anımsamıyordum. Gözlerimi kaldırdım titreyerek. Hücrede yalnız değildim. Bir adam daha vardı. 55 yaşlarında. Orta boylu, kırışık suratlı, kambur, kırsaçlı, saçlı, tıknaz, gri gözleri donuk bakışlı. Yüzünde acı dolu bir gülümseme olan bir adam. Pis, yarı çıplak, üstü başı paçavra içinde. İnsanı tiksindiriyor. Sanki ben fark etmeden kapı alıp adamı içeri kusmuş, ve hemen kapanmıştı. Ah, keşke ölüm de böyle gelse. Birkaç saniye boyunca adam ve ben birbirimizle bakıştık. O hala gülüyordu ve bu gülüşü bir hırıltıya dönüşüyordu. Bense hem şaşırmış hem de korkmuştum. Kimsiniz diye sordum sonunda. Ne komik bir soru diye yanıtladı. Bir kızartmalık. Kızartmalık mı? Ne demek o? Bu soru onun neşesini artırmıştı. ''Bu şu demek'' diye bağırdı bir kahkaha atarak. ''Nasıl senin kelleni altı saat sonra uçuracaklarsa, benimkini de altı hafta sonra atacaklar sepete.'' ha. <gülüyor> bakıyorum da şimdi anladın.'' Gerçekten de yüzümün rengi atmış, saçlarım diken diken olmuştu. Bu adam öteki idam mahkumuydu. ''Bir sete götürülecek adam, yani benim mirasçım. Sözlerini şöyle sürdürdü. ''Ne iş diyorsun da?'' İşte benim yaşamım. İyi bir hırsızın oğluyum. Ne yazık ki Charlotte babama kravat takmak zorunda kalmış. O zamanlar dar modası odası vardı daha iyi olurmuş. Altı yaşındayken ne anam vardı ne de babam. Posta arabalarının pencerelerinden birkaç kuruş atılır diye yol kenarlarında tozların içinde takla atardım. Kış olduğunda soğuktan kızarmış parmaklarıma öfleyerek çamurların içinde çıplak ayakla yürürdüm. Pantolonumun yırtıkları arasından baldırlarım görünürdü. Dokuz yaşıma geldiğimde kelepçelerimi kullanmayı öğrenmeye başladım. Arada sırada bir cep boşaltır, çul yürütürdüm. On yaşımdayken bir yan kesici olmuştum. Sonra daha da bilgilendim. On yedimde bir hırsızdım artık. Dükkanlara giriyor, anahtarları zorluyordum. Beni yakaladılar. Yaşım uyuyordu. Küreğe mahkum ettiler beni. Kürek mahkumluğu ağır iş. Yerde uyu, deniz suyu iç, pis ekmeklerden ye, hiçbir işe yaramayan saçma bir topun ardından sürüklen, sopalar ve güneş. Bir de üstelik o güzelim kestane rengi saçlarımı da kazıldılar. Ne yapalım? Zamanım dolmuştu. 15 yıl. Çok zor. Tuz iki yaşındaydım. Güzel bir sabahdı. Çıkış kağıdı verdiler elime ve cebinde de 15 yıllık kürek mahkumluğu boyunca. Günde 18 saat, ayda 30 gün, yılda 12 ay çalışarak kazandığım 66 frank vardı. Her şey bitmişti artık. Bu 66 frankla namuslu bir insan olmak istiyordum. Bu paçavraların altında bir papaz çuvalının içindekinden daha saf duygular taşıyordum. Fakat Allah kahresin şu cüzdanı. Sarı renkliydi. Üzerinde de serbest bırakılmış forsa yazıyordu. Gittiğim her yerde bunu göstermek zorundaydım. Hatta beni yerleştirdikleri köyün muhtarına her sekiz günde bir gidip göstermem gerekiyordu onu. Ne de güzel bir önlem. Bir kürek mahkumu. Çevremdekiler benden korkuyor, çocuklar önümden kaçıyor, kapılar yüzüme kapanıyordu. Kimse bana iş vermek istemiyordu. Bu altmış altı frangı yedim. Ve eh, sonra yaşamam gerekiyordu. Kollarımı gösterdim. Çalışırım dedim. Kapıları kapattılar yüzüme. Gündelığı 15 kuruşa, 10 kuruşa, 5 kuruşa çalışmak zorunda kaldım. Ne yapayım? Bir gün çok acıkmıştım. Pırıncının camını kırdım, bir ekmek kaptım. Ama pırıncı beni yakaladı. Ekmeği de yiyemedim. Ömür boyu kürek mahkumu oldum. Sırtıma kızgın demirle üç harf damgaladılar. İstersen göstereyim. Bu adaletin adına suç inelemesi diyorlar. Yine kürek mahkumluğuna gönderiliyordum. Beni tolona götürdüler. Bu sefer yanında yeşil şapkalılar vardı. Kaçmam gerekiyordu. Bunun için dönmem gereken üç duvar, kesmem gereken iki zincir vardı. Oysa benim yanımda bir çividen başka bir şey yoktu. Kaçtım. Arkamdan uyarı olsun diye bir top attılar. Çünkü bizler Roma'daki kardinallere benzeriz kırmızı giyinmişizdir ve biz giderken top atarlar. Yazık, barutları boşa gidiyor. Bu defa yanımda o sarı kimlik yoktu artık ama param da yoktu. Cezalarını tamamlamamış ya da hapisten kaçmış arkadaşlarla karşılaştım yolda. Şefleri bana kendilerine katılmamı önerdi. Yollarda büyük eğlenceler yapıyorlarmış. Ben de kabul ettim ve yaşamak için öldürmeye başladım. Bazen bir at arabası, bazen bir posta arabası, bazen de atla yolculuk yapan büyükbaş hayvan satıcısı oluyordu karşımıza çıkan. Paralarını alıyor, hayvanlarını başıboş bırakıyor ve ayaklarının dışarıda kalmamasına dikkat ederek adamları bir ağacın dibine gömüyorduk. Sonra da toprağın kazılmış olduğu anlaşılmasın diye üzerinde dans ediyorduk. İşte böylece yaşlandım. Çalılıklarda yatarak, açık havada uyuyarak, ormandan ormana koşarak. Ama en azından özgür olarak geçiriyordum yıllarımı. Bilirsin, her şeyin bir sonu vardır. Elbette bununki de olacaktı. Tuzakçılar güzel bir gecede bizi pusuya düşürdüler. Arkadaşlarım kaçtı ama ben en yaşlılarıydım ve sırmalı şapkalı kedilerin pençelerine sıkıştım kaldım. Beni buraya getirdiler. Buraya kadar merdivenin bütün basamaklarına tırmanmıştım. Ama bir tane daha vardı. Bir mendil çalmak ya da bir adam öldürmek. İkisi de aynı şeydi benim için. Bana yine suçu yineleme hükmünü verdiler. Bir tek orakçı önünden geçmediğim kalmıştı. Davam kısa sürdü. Ne yapayım? Yaşlanmıştım ve bir işe yaramıyordum artık. Babam nasıl dulla evlendiyse, ben de Monterecret Manastırı'na çekilecekmişim. İşte böyle arkadaşım. Onu dinlerken ağzım açık kalmıştı. Yine daha yüksek sesle gülmeye başladı ve elimi tutmak istedi. Korkuyla gerildim. ''Ey arkadaş!'' dedi bana. ''Pek cesur görünmüyorsun. Ölümün karşısında korkma. Göreceksin, meydanda kötü bir zaman geçireceksin. Ama sonra her şey bitmiş olacak. Kafanın düşüşünü sana göstermek için orada olmayı isterdim. Tanrım, seninle birlikte kafamı uçursalar... Yargıtaya başvurmam. Emeini rahip ikimize birden konuşur. Senin artıkların bana yeter. Görüyorsun, iyi bir çocuğum. Hey, konuşsana ister misin? Dost olalım mı? Bana yaklaşmak için birkaç adım attı. Sağ olun bayım diye karşılık verdim onu iterek. Adam yanıtıma gülmeye başladı. Ah ah bayım, siz bir markisiniz, bir marki. Sözünü kestim. Dostum, beni rahat bırakın. Kendimi toparlamak istiyorum. Sözlerimin sert tonu onu birden susturdu. Hırıya dönüşmüş ve biraz da seyrekleşmiş saçlı başını salladı ve sonra açık gömleğinin altındaki çıplak ve kıllı göğsünü tırnaklarıyla kaşıyarak ''Anlıyorum.'' diye mırıldandı dişlerinin arasında. işin aslı yaban domuzu. Birkaç dakikalık bir suskunluktan sonra ''Bakın'' dedi bana sıkılgan bir sesle. ''Siz bir markesiniz, burası kesin. Fakat artık işinize yaramayacak güzel bir redingotunuz var. Nasıl olsa celladın elinde kalacak. Onu bana verin, size tütün vereyim.'' Redingotumu çıkardım ve ona verdim. Çocuksu bir sevinçle ellerini çırpmaya başladı. Sonra benim üzerimde yalnızca bir tek gömlekle kaldığımı ve titrediğimi görünce şöyle dedi ''Üşüyorsunuz bayım, şunu giyin, yağmur yağıyor, ıslanırsınız. Sonra ne de olsa arabada olacaksınız.'' Böyle derken gri renkli, büyük yün ceketini çıkardı ve kollarıma geçirmeye çalıştı. Ben de izin verdim. Sonra duvara yaslandım. Bu adamın bende nasıl bir etki bıraktığını anlayamıyordum. Ona verdiğim redingotu incelemeye koyuldu. Her keresinde sevinç çığlıkları atıyordu. Ceplerinin hepsi de yeniymiş. Yakası da yıpranmamış. En azından on beş frank eder bu. Ne güzel. Altı haftalık tütün parası demektir bu. Kapı açıldı. İkimizi de almaya gelmişlerdi. Beni, infaz saatini bekleyen mahkumların arasına, onu da biz Adam, kendisini götürecek olan hazır kuvvetin arasına gülerek geçti ve jandarmalara şöyle seslendi. ''Ey! Bizi karıştırmayın sakın! Beyefendi ile ben giysilerimizi değiştirdik! Sakın beni almayın onun yerine, şerolası olası şeytan! Şimdi tütün alacak bir şeyim olduktan sonra hiçbir şey iplemez beni! Bu yaşlı ip kaçkını benim redingotuma aldı ama aslında ben vermemiştim. Üstelik bu paçavrayı, bu iğrenç ceketi de bana bıraktı.'' Allah bilir nasıl görünüyorum. Aldırmadığım ya da acıdığım için vermemiştim redingotumu. Hayır, ama benden daha güçlüydü. Reddetseydim, iri yumruklarıyla dövebilirdi beni. Ah evet, acımıştım. Yüreğim kötü duygularla doluydu. O yaşlı hırsızı ellerimle boğabilmek isterdim. Onu ayaklarımın altına almak isterdim. Kalbimin öfke ve acıyla dolduğunu duyumsuyorum. Safra kesen patlamış gibi. Ölüm insanı ne kadar da hırçın yapıyor. Penceresinde birçok demir parmaklığı, kapısında birçok sürgüsü olan, dört duvarla çevrili bir hücreye götürdüler beni. Belli bir şey. Bir masa, bir sandalye ve yazmak için gerekli şeyler istedim. Bütün istediklerimi getirdiler. Sonra bir yatak istedim. Gardiyan bana şöyle bir baktı. ''Neden istiyorsunuz ki?'' der gibiydi. Hücremin köşesine bezden bir yatak kurdular. Fakat aynı anda odam diye nitelendirdikleri hücreye bir jandarma geldi. Acaba kendimi şiltiyle öldürmemden mi korkuyorlardı? Saat on. Ah, zavallı küçük kızım benim. Daha altı saat var ve ben ölmüş olacağım ondan sonra. Amfilerin soğuk masasının üzerinde sürünen iğrenç bir şey olacağım. Bir yandan kalıbı çıkarılan bir başka. Öte yandan anatomik açıdan incelenen bir gövde olacağım. Sonra da geriye kalanları bir tabuta dolduracaklar ve hepsi de sonunda klamarta gidecek. İşte yavrucum, babana bunları yapacaklar. Bana hiç kin duymuyorlar bu insanlar. Ama hepsi de benden şikayetçiler ve isteseler beni kurtarabilirler. Beni öldürecekler. Anlıyor musun bunu Mari? tören törenle, toplumun iyiliği için öldürecekler beni. Ah, ulu tanrım! Zavallı küçüğüm. Seni bu kadar çok seven baban, senin beyaz ve güzel kokulu küçük boynuna öpücük konduran baban, sanki bir ipeye dokunuyormuş gibi, saçlarının buklelerinde durmadan ellerini gezdiren, senin o yuvarlak güzelim yüzünü ellerinin içine alan, seni dizlerinin üstünde zıplatan ve akşam olduğunda da Tanrı'ya dua etmen için senin ellerini birleştiren baban. Peki kim yapacak bütün bunları şimdi sana? Kim seveceksin? Yaşıtın olan bütün çocukların babaları var. Yalnızca seninki yok. Çocuğum, yılbaşlarından, bayram armağanlarından, Güzel oyuncaklardan, şekerlerden ve öpücüklerden nasıl vazgeçeceksin? Zavallı yetimim benim. Nasıl vazgeçeceksin içmekten ve yemekten? Ah şu jüri üyeleri, en azından görselerdi benim küçük Mariemi. Belki de anlarlardı üç yaşındaki bir çocuğun babasının öldürülmesinin bir hata olacağını. Ve bir gün büyüdüğünde, tabii ki büyüyebilirse, ne hallere düşecek. Babası Paris halkının bir anısı olacak. Benden ve adımdan ötürü utanç duyacak. aşağılanacak, horlanacak. Hepsi de benim yüzümden. Onu bütün kalbiyle seven birinin yüzünden olacak. Ah benim sevgili küçük Meryem. Doğru mu? Söyle bana. Benim yüzümden utanç ve korku duyacak mısın? Sefil. ''Ne suç işledim ve toplumada nasıl bir suç işlettiriyorum böyle?'' ''Ah, doğru mu acaba gün batmadan önce öleceğim?'' ''Doğru mu acaba?'' ''Bu ben miyim?'' ''Dışarıdan duyduğum bu boğuk çığlıklar.'' ''Rıhtımda koşuşan şu neşeli insan kalabalığı.'' ''Kışlarlarında hazırlanan şu jandarmalar.'' ''Şu kara giyinmiş rahip.'' ''Şu kırmızı eldivenli adam.'' Hepsi de benim için hazırlanıyor. Ölecek olan benim için. Şimdi burada duran, yaşayan, hareket eden, soluk alıp veren, bütün masalara benzeyen bu masanın önünde oturan ve şu anda başka bir yerde olabilecek ben, dokunan ben, duyumsayan ben, iyicisi buruş buruş olan ben. Ah! Bunun nasıl bir şey olduğunu, nasıl ölündüğünü bilseydim keşke. Ama korkunç bir şey, bilemiyorum. Onun adı bile ürkütücü ve bugüne değin o sözcüğü nasıl bu kadar rahatlıkla yazıp ağzıma almışım anlayamıyorum. O yedi harfin birleşimi, görünüşü, insanın içinde ürkütücü bir düşüncenin doğması için yetiyor ve artıyor bile. Ve o nesneyi icat eden kötülükler doktorunun ne kötü yazgılı bir adı varmış. Bu korkunç sözcük söylendiği zaman, gözümün önünde, belirsiz, anlamsız ve bir o kadar korkunç bir inge beliriyor. Terecesi, sanki makinenin bir parçası. O korkunç aleti durmadan kurup bozuyorum kafamın içinde. Onunla ilgili soru sormaya bile cesaret edemiyorum. Fakat onun ne olduğunu ve olayların nasıl olacağını bilmemek, insanın içini yiyip bitiren... Aklını başından alan korkunç bir şey. Bir kantar var sanki ve sizi üstüne yatırıyorlar. Tanrım, başım daha yere düşmeden, bütün saçlarım beyaz olacak. Bir keresinde hayal meyel görmüştüm onu. Bir gün sabahleyin ona doğru arabayla Reve Meydanı'ndan geçiyordum. Araba birden bire durdu. Meydan kalabalıktı. Başımı arabanın kapısından dışarı çıkarmıştım. Bir ayak takımı, grebe meydanını ve ırmak boyundaki rıhtımı doldurmuştu. Kadınlar, erkekler, çocuklar korkulukların üstüne dizilmişlerdi. Başlarının üzerinden üç adamın kurmakta olduğu kırmızı tahtadan bir peykeye benzer bir şey görünüyordu. Aynı gün bir mahkumun cezası infaz edilecekti. Makineyi de bu nedenle kuruyorlardı. Daha fazla bakamadan başımı çevirmiştim. Arabanın yanında çocuklarına şöyle seslenen bir kadın vardı. Hey, bakın, bıçak iyi kaymıyor. Bir mumla yivini yağlayacaklar. Bugün de onların hepsi burada. Çanlar. Biraz önce on biri çaldı. Yine bıçağın yuvalarını yağlıyorlardır. Aman Tanrım, bu kez ne kötü. Başımı geriye çeviremeyeceğim artık. Tanrım, affetseler beni. Belki de beni affederler. Kralın bana dargınlığı yoktur. Gidin, avukatımı çağırın. Çabuk avukatımı çağırın. Kürek mahkumu olmak istiyorum. Beş yıllık kürek mahkumluğuna ya da yirmi yıl ya da ne bileyim. Sırtımı kızgın demirle dağlasalar da, ömür boyu mahkum olsam da razıyım. Ama yeter ki hayatımı bağışlasınlar. Korsa yürüyebilir, gidip gelebilir, güneşi görebilir. Rahip yine geldi. Saçları beyaz, yumuşak görünüşlü, iyi ve saygıdeğer yüzlü biri. Kuşkusuz, kusursuz ve sevecen bir insandır. Bu sabah para kesesini mahkumların ellerine boşaltırken gördüm onu. Sesi nasıl oluyor da bunca dingin ve dokunaklı? Daha bana bir şey söylemediği halde nasıl oluyor da aklımı ve yüreğimi etkileyebiliyor? O sabah şaşkındım. Bana söylediklerini pek az anlamıştım. Bununla birlikte sözleri bana anlamsız gelmiş ve ilgisiz kalmıştım. Buzlu camda kayıp giden soğuk yağmur damlacıkları gibi yitip gitmişti. Ne var ki biraz önce yanıma geldiğinde, onu görmek bana iyi gelmişti. Bütün bu insanların arasında, benim için tek insan oydu, diyorum kendi kendime. Ve o anda, içimde, iyi ve yatıştırıcı sözler duymak için büyük bir özlem duyumsamaya başladım. O sandalyede oturuyordu, bense yatağın üzerinde. Bana, oğlum demesi kalbimi açmaya yetmişti. Oğlum, Tanrı'ya inanıyor musunuz diye konuşmasını sürdürdü. Evet, muhterem peder. Kutsal Katolik, Papalık ve Roma Kilisesi'ne inanıyor musunuz? Gönülden. Oğlum, diye yeniledi. Kuşku duyuyormuş gibi bir haliniz var. Böyle konuşmayı sürdürdü. Uzun bir süre konuştu. Çok şey söyledi. Sonra sözlerini bitirdiği kanısıyla ayağa kalktı. Konuşmasının başından beri ilk kez bana baktı ve şöyle sordu. Eh, peki. Onu önce istekle, sonra dikkatle ve en sonunda da özveriyle dinlediğimi söyleyebilirim. Ben de ayağa kalktım. Bayım, diye karşılık verdim ona. Beni lütfen biraz yalnız bırakır mısınız? Ne zaman geleyim? Ben size bildiririm. Öfkelenmeden ama başını sallayarak dışarı çıktı. Sanki kendi kendisine arkamdan şöyle der gibiydi. Dinsiz. Hayır, ne kadar aşağılara düşersem düşeyim. Ben bir dinsiz değilim. Ve Tanrı, benim kendisine inandığıma tanıktır. Peki... Bu ihtiyar bana ne söyledi? Duyum satacak, duygulandıracak, ağlatacak. Ruhunda fırtınalar kopartacak. Onun kalbinden benimkine akacak, ondan bana geçecek hiçbir şey yoktu sözlerinde. Tam tersine, söyledikleri belirsiz, vurgusuz, her olaya ve her insana yöneltilebilecek sözlerdi. İnsanı derinden etkilemesi gerekirken, tunturaklı, basit olması gerekirken anlamsız sözcüklerdi bunlar. Adeta bir çeşit duygusal vaaz ve dinsel bir ağıt. Bir de orasına burasına katılmış birkaç latince sözcük. Aziz Agustinus, Aziz Gregorius, ben nereden bileyim bunları? Ve sonra, sanki yirmi kez anlatılmış bir dersi, bir kez daha anlatırmış, ezbere bilindiği için birliğinde aşınmaya yüz tutmuş bir metni okurmuş gibi bir havası vardı rahibin. Gözlerinde ne bir bakış, sesinde ne bir vurgu, ellerinde ne bir hareket. Peki nasıl olacak başka türlü bu rahip hapishanenin bir çalışanı, mesleği teselli etmek. Yüreklendirmek ve bununla yaşıyor zaten. Konuşma gücünü kürek mahkumlarından, kurbanlardan alıyor. Bu insanların itiraflarını dinliyor, onlara yardımcı oluyor. Çünkü bunları yapmak onun görevi.